Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi 8. Bölüm Karşı tarafa iki katını tattırdığınız musibet bu kez sizin başınıza gelince, bu nereden geldi, demediniz mi, de ki, o musibet kendinizden kaynaklandı, hiç şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Ancak, ayetleri sunarken söylediğimiz gibi, Müslümanları bu noktada terk etmiyor, onları sebep ve sonuçların ötesindeki Allah'ın kaderine bağlayıp, pratik uygulamaları gibi görünen, sebepler sonucu meydana gelen bu imtihanın arkasındaki kendisi için hayırlı olan iradeyi de ortaya çıkarıyor kuşkusuz ilahi metodun, insanların çabasıyla hareket edip gerçekleşir olması ve bu düzeyde insanların uygulamalarında etkin olması büsbütün iyiliktir, bu haliyle o, insan hayatını ıslah eder, bozmaz ya da monoton bir şekle sokmaz, insan fıtratını düzeltir, uyandırır ve onu asıl düzeyine döndürür, gerçekten bu iman uğruna tebliğ ve açıklama gibi dil ile ve hidayet yoluna saldıran isyancı güçleri bertaraf etmek gibi el ile insanlarla cihada girişmedikçe iman hakikati tam anlamıyla kalplerde yer etmez, girişilen bu savaşta imtihanlarla yüz yüze gelip cihada, işkencelere, yenilgiye ayrıca zafere karşı sabretmedikçe kuşkusuz zafere sabretmek yenilgiyi sabretmekten daha zordur kalpler arınıp saflar iyice belirginleşmedikçe, toplum yolda dosdoğru hareket etmedikçe, yüksek bir olgunluğa erişip sırf Allah'a dayanıp Güvenmedikçe gerçekleşmez iman davası. Bu iman için insanlarla cihada girişmedikçe iman gerçeği bütünüyle kalplerde yer etmez, çünkü bu durumda o, insanlarla cihada girişirken ilk başta kendini güvencede ve selamette hissettiği zamanlarda asla göremeyeceği imana ilişkin ufuklar açılır önünde, insanlar ve hayata dair bunun dışında hiçbir zaman anlayamayacağı gerçekleri kavrama imkanı bulur, nefsi duyguları, düşünceleri, davranışları, Özellikleri, heyecan ve tepkileriyle bu zor ve acı deney olmaksızın kesinlikle ulaşamayacağı bir düzeye ulaşır. Tecrübe, imtihan ve musibetlerle yüz yüze gelmedikçe, bünyesindeki her birey kendi gücünün ve amacının gerçek durumunu kavramadıkça, sonra kendisini oluşturan kerpiçlerin gerçek mahiyetini bu kerpiçlerin dayanıklılığını ve bir çarpışma anındaki sağlamlıklarını bilmedikçe iman gerçeği toplumda da gereği gibi yer etmiş olmaz. Uhud'da meydana gelen olaylar ve bu suredeki o olaylara ilişkin değerlendirmelerle Müslüman kitleyi eğiten Yüce Allah'ın kendilerine isabet edenin görünen sebebini açıkladıktan sonra, iki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen, Allah'ın izniyle gerçekleşti. Bu musibet Allah'ın müminleri belirlemesi içindir, bir de münafıkları ayır red etmesi içindir, sonra Allah müminleri, şimdi içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Derken Müslüman kitleye bu gerçeği öğretmek istiyordu. Daha sonra Yüce Allah, onları bütün sebeplerin ve olayların arkasındaki Allah'ın kaderi ve onun hikmetine ve mümin ruhlarda iyice yer etmedikçe tamamlanması mümkün olmayan büyük iman gerçeğine döndürmektedir. Eğer siz, Uhud'da, yara aldınız ise karşınızdakilerde benzeri bir yara almışlardır. Biz bu tür acı günleri insanlar arasında dolaştırırız. Allah'ın kimlerin mümin olduklarını belirlemesi ve aranızdan bazı şahitler seçmesi içindir bu, hiç kuşkusuz Allah zalimleri sevmez, bunun bir başka sebebi de Allah'ın müminleri arındırması ve kafirleri yok etmesidir. O halde en sonunda bu sebepler, olaylar, şahıslar ve hareketlerin arka planında gizli olan, Allah'ın kaderi, planı ve hikmetidir. Aynı zamanda bu, olayların ve onlara ilişkin aydınlatıcı değerlendirmenin ötesinde yer alan evrensel ve mükemmel İslam düşüncesidir. İki savaş ve onun üzerine yapılan değerlendirmeler, insan nefsine, onun fıtratının özelliğine, insan çabasının tabiatına ve ilahi metodu gerçekleştirmede ulaşabileceği düzeye ilişkin büyük ve temel bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz insan nefsi bir olgu olarak eksiksiz değildir, ancak, şu yeryüzünde kendisine takdir edilen mükemmellik düzeyinde ulaşabilecek kadar gelişme ve yükselme yeteneğine sahiptir de. İşte biz, hakkında Yüce Allah'ın, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz dediği ümmetin zirvesini temsil eden bir kitlede somutlaşan bir grup insanı oldukları gibi, tabi halleriyle görmekteyiz. Bunlar mutlak anlamda insanlık için tam bir örnek oluşturan Muhammed'in, salat ve selam üzerine olsun, arkadaşlarıdırlar. Bizim gördüğümüz nedir? Bir grup insan görüyoruz, içlerinde zaaf ve eksiklik var, haklı Yüce Allah'ın 2. Topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle gerçekleşti. Bu musibet Allah'ın müminleri belirlemesi için meydana geldi ve Allah size verdiği sözü gerçekleştirdi. Hani size sevdiğinizi, zaferi gösterdikten sonra bozuluncaya, savaş konusunda görüş ayrılığına düşünceye kadar müşrikleri kırıp geçiriyordunuz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra siz deneyden geçirmek için onları başından savdı, dediği kimseler var, içlerinde, o zaman içinizden iki topluluk bozulmak üzereydi, halbuki dostları Allah'tı, müminler Allah'a güvenip dayansınlar, denilen kimseler de vardı, içlerinde yenilip dağılanlar da olmuştu, nitekim yüce Allah bu olayı şöyle vasıflandırmaktadır, hani peygamber arkanızdan sizi çağırırken, hiç kimseye bakmadan kaçıyordunuz, ne Dinize ve ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Bunların tümü de iman etmiş Müslümanlardı, ancak daha yolun basındaydılar, eğitim ve oluşum dönemini yaşıyorlardı, onlar bu işi, ciddiye alıyorlardı, işlerini Allah'a teslim etmişlerdi, onun tayin edip belirlediği önderlikten hoşnuttular, bütünüyle onun metoduna boyun eğmişlerdi, bu yüzden Yüce Allah onları himayesinden kovmuyor, aksine onlara acıyor, onları affediyor ve Peygamberine de onları affetmesini, bağışlama dilemesini, onlardan kaynaklanan bunca olaydan ve şuranın sonunda cereyan eden bunca sıkıntıdan sonra iş hususunda onlara danışmasını emrediyor. Evet Yüce Allah, bu davranışlarının sonucunu tatmak üzere onları saftan dışarı atmamıştı. Onlara hiçbir zaman, bu tecrübe sonucu sizde baş gösteren bu zaaf ve eksiklikten sonra bu dava için bir işe yaramazsınız dememiştir. Onların bu zaaf ve eksiklikten liklerini kabul etmiş, onları musibet ve imtihanlarla eğitmiş ve içinden bir takım dersler ve öğütler almaları için direktifler vermişti. Ancak bütün bunlar rahmet, bağışlama ve hoşgörü sınırları içinde olmuştu, evet onlar, bilmeleri, kavramaları ve olgunlaşmaları için ateşle dağılanıyorlardı, eksiklikleri ve nefislerinin gizlilikleri ortaya çıkarılıyordu, ancak, utandırmak, rezil etmek, Küçültmek, zora sokmak ya da güç yetiremeyecekleri şeyi yüklemek için değildi bunlar, ellerin tutulup Allah'ın kopmaz ipine bağlı oldukları sürece kendilerine güvenmeleri, kendilerini küçük görmemeleri ve amaca ulaşma hususunda karamsarlığa kapılmamaları telkin ediliyordu. Nitekim amaçlarına ulaştılar, savaşın başlangıcında sayılan davranışlar onları mağlup etmişti, ama neticede amaçlarına ulaştılar, çünkü yenilgi ve ağır yaralar aldıkları günün ertesinde, korkmadan, çekinmeden ve haklarında yüce Allah'ın, o kimseler ki, insanlar kendilerine, düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız, dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek, Allah'ın, bize yeter, o ne güzel bir vekildir, derler, demesini hak edecek şekilde sarsılmadan Resulullah, salat ve selam üzerine olsun ile birlikte düşmanı takip etmeye çıkabildiler. Bundan sonra yavaş yavaş işler ve gelişme büyüyünce uygulamalar da değişmeye başlamıştı. Buradaki gibi, çocuklara özgü bir şekilde eğitilmelerinden sonra büyükler gibi sorgulanır oldular. Beraye süresindeki Tebuk savaşına ve o savaştan geri kalan birkaç kişinin Allah ve Resulü tarafından o denli şiddetle sorgulanmasına bakan biri, uygulamalarda ve Allah'ın harikulade eğitim metodunun aşamalarındaki açık farklı rahatlıkla görebilir. Ayrıca Uhud'daki toplulukla Tebük'teki topluluk arasındaki farklılığı da görebilir. Oysa bunlar aynı kişilerdi. Ancak ilahi eğitim onları, bu üstün düzeye ulaştırmıştır. Buna rağmen onlar yine de insandırlar. İçlerinde zaaf, eksiklik ve hata baş göstermiştir. Bununla beraber bağışlanma dilemişler, tevbe edip Allah'a dönmüşlerdir. Kuşkusuz bu metot, insan tabiatını yeryüzünde kendisine takdir edilen en yüce olgunluk derecesine ulaşsa da onu değiştirmeden, işlevini görmez bir duruma sokmadan ve gücünün yetmeyeceği şeyi yüklenmeden korur. Bu, insanlığı sürekli bir hedef belirlemede ve bu eşsiz metodun gölgesinde çalışıp gelişmesinde büyük bir değer arz eden bir gerçektir. Şu cemaat bu yüksek zirveye, içinde yüzdükleri bataklıktan yavaş yavaş ulaşırlar. Bu dersin akışında sunduğumuz gibi cahiliyede her bakımdan geri kalmış kitlenin meşakkatlerle dolu bir yolu kat ettiği kaypak bir zemindi bu. Bütün bunlar, bataklık içinde gömülmüş olsa bile şu yüce bu seviyeye çıkabilme hususunda insanlığa büyük bir ideal bahşetmektedir, bu topluluğu, harikulade bir şekilde meydana gelmiş eşine rastlanmaz bir toplum yapmakla değerini düşürmez, o, olağanüstü bir şekilde meydana gelmemişti, aksine insanların çabası ve daha önce gördüğümüz gibi birçok şey meydana getirebilen insanların güçleri dahilinde gerçekleşen ilahi metot tarafından meydana getirilmiştir. Bu metot, her toplumu bulunduğu noktadan, içinde bulunduğu pratik durumdan ele almaktadır, sonra da şu kitleyi basit Arap cahiliyesinden, o bataklıktan çıkardığı gibi yücelere ulaştırır, sonra da çeyrek yüzyılı geçmeyecek gibi kısa bir zaman diliminde böylesine yüksek zirvelere çıkarır. Yerine getirilmesi gereken bir tek koşul vardır, insanlar, önderliklerini bu metoda teslim edecekler, ona inanacaklar, ona teslim olacaklar, onu hayatlarının temeli, hareketlerinin sembolü ve şu uzun ve meşakkatli yolda stratejilerini belirleyen merci edineceklerdir. Üç savaşın ve onun üzerine yapılan değerlendirmelerin ortaya çıkardığı üçüncü gerçek, Allah'ın metodunda Müslümanın nefsi ile, Müslüman cemaat ve tüm alanlarda düşmanlarıyla giriştiği savaşlar arasındaki sağlam ilişkidir, akide, düşünce, ahlak, hayat tarzı, siyasi, ekonomik ve toplumsal düzen arasındaki kuvvetli bağdır, bir de tüm savaşlardaki zafer ve yenilgi arasındaki ilgidir, kuşkusuz bunların tümü za fer veya yenilgi elde etmekte başlıca etkenlerdir. Bu yüzden ilahi metod insan ruhunda ve beşer topluluklarındaki bu korkunç alanda işlevini yürütmektedir. Bu alan, genişliklerin, noktaların, çizgilerin ve renklerin birbirine girdiği bir alan olduğu kadar eksiksiz ve kapsamlı bir alandır da, bütün bu genişlikler, noktalar, çizgiler ve renkler arasındaki ilişki ve ahenk zayıflayınca hareket stratejisi bozulur ve dağılır. Bu da, hayatı bütün olarak ele alan, parçalayıp dağıtmayan, nefisler ve hayatın tüm yönleriyle ilgilenen hayatın girift ve uzak özelliklerini avucunda toplayan, tümünü birden ve uyum içinde harekete geçiren, böylece bireyin kopmasına, toplumun da parçalanıp bölünmesine engel olan ilahi metodun ayırıcı bir özelliğidir. Bu birliktelik ve birbirine girmiş bu ilişkilerin örneklerini Kur'an'ın değerlendirmesinde hatalardan ve onların zafer ve yenilgi hakkındaki düşünce ve kazandıkları bazı şeylerden dolayı savaştan geri dönenlerin zafından yararlanmak isteyen şeytanla ilgilidir. İki topluluğun karşılaştığı gün savaştan geri dönenlerinizi şeytan bazı günahkar duyguları yüzünden ayartmaya girişmişti. Nitekim peygamberlerle beraber savaşıp görevlerini yerine getiren ve savaşın başlangıcında günahlarından dolayı bağışlanma dileyenlerin müminler tarafından uyulması gereken örnekler olduğunu da bildiriyor. Nice peygamber var ki çok sayıda taraftarı kendisi ile birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemediler, yılmadılar ve boyun eğmediler. Allah sabırlıları sever. Onlar sadece, ey Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları affeyle, ayaklarımızı kaydırma ve kafirler karşısında bize yardım et demişlerdir. O müminler ki, yaralandıktan sonra Allah'ın ve Peygamberin savaşma çağrısına uydular, onlardan ihsan ilkesine uyanlar ile takva sahiplerini büyük bir ödül beklemektedir. Müslüman kitleye yönelik direktifler arasında savaş anında korkmamaları ve üzülmemeleri için günahlardan arınıp bağışlanma dilemeleri de yer almaktadır. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği göklerle yer kadar olan muttakiler için hazırlanan cennete koşuşun. Onlar her bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler ve Allah da ihsan edenleri sever. Bundan önce de ehli kitabın içine düştüğü zillet ve yenilginin sebebinin haddi aşıp günahlara dalmak olduğunu açıklamıştı. Nerede bulunursa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur, Allah'ın ve insanların ahdine sığınanlar müstesna, Allah'ın hışmına uğradılar, üzerlerine bir miskinlik vuruldu, bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir, bu, isyan edip haddi aşmalarındandır. Ayrıca, savaşta meydana gelen olayların değerlendirilmesi yapılırken araya hatalar ve onlardan tevbe etmenin de sokuşturulduğunu, bütün surenin akışında takvadan ve muttakilerden bolca söz edildiğini, farklı konularına rağmen surenin atmosferi ile savaş atmosferi arasında sağlam bir bağ kurulduğunu görürüz, faizden vazgeçmeye, Allah'a ve Resulüne itaat etmeye, insanları bağışlamaya, öfkeyi yenmeye ve İyilik yapmaya çağrı yapıldığını da görürüz, kuşkusuz bunların tümü, nefis, hayat ve toplumsal sistem için birer arınma aracıdırlar, surenin tümü bu önemli ve temel hedefe yönelme bakımından sağlam bir bütün oluşturmaktadır. Dört dördüncü gerçek, İslam'ın eğitim metodunun özelliğine ilişkindir. Bu metod Müslüman kitleyi, olaylar, ruhlarda meydana getirdiği duygular, heyecanlar, tepkiler ve bu olayları değerlendirmeyi ele almaktadır. Kur'an'ın Uhud Savaşı üzerine yaptığı değerlendirme gibi bu değerlendirmede olaydan etkilenen insan ruhunu doğru bir şekilde etkilenmesi için tüm yönleriyle ele almaktadır. Ayrıca ruhun istikrar bulması ve huzura kavuşması için de kendine uygun görülen bu hakikat özüne yerleştirilmektedir. Bu metot bakışları ona yöneltmedikçe, ışık tutmadıkça insan ruhunun derinliklerindeki birçok gizliliği ve kapalılığı ortaya çıkarmadıkça, hiçbir yönü, hiçbir çizgiyi, hiçbir düşünceyi ve hiçbir tepkiyi göz ardı etmez, o, nefsi bütün çıplaklığıyla önünde tutmaktadır, böylece, derinliklerine kadar iyice arındırılmakta, nurun aydınlığında tertemiz bir hale getirmektedir, duyguları, düşünceleri ve değerleri düzeltmekte, sağlam İslam düşüncesinin ve istikrarlı İslami hayatın dayanmasını istediği ilkeleri bir bir yerleştirmektedir, bu arada her yerdeki Müslüman kitlenin başına gelen olayların bütün genişliğiyle aydınlanma ve eğitim için bir araç edinmenin gereğini de ilham ettirmektedir. Uhud savaşı üzerine yapılan değerlendirmeye baktığımızda büyük bir titizlik, derinlik, kapsayıcılık ve dikkat gözlemlemekteyiz, tüm duraksamalara, hareketlere ve dolambaçlara yönelen ince bir titizlik ve dikkat, nefsin gözeneklerinden ve saklı duygularından kaynaklanan kuşkuları ele alışta büyük bir derinlik, ayrıca nefsin ve meydana gelen olayın tüm boyutlarını içermesi açısından da olağanüstü bir kapsayıcılık görmekteyiz, sebep ve sonuçları üzerine yapılan ince, derin ve kapsamlı analiz, duraksamalar ve olayın meydana geliş sürecinde faaliyeti bulunan bir takım etkenler de göze çarpmaktadır. Nitekim, tasvirlerde bir canlılık, ahenk ve duygusallık da görmekteyiz. Öyle ki, ifade ve tasvirle birlikte derin ve heybetli duygu dalgaları da yer almaktadır. Bu vasıflandırma ve değerlendirme şekli karşısında hiçbir katılık duramaz, çünkü sahnelerin neredeyse hareket edecek bir şekilde gözler önüne seren canlı bir vasıflandırmadır bu, etrafa etkileyici bir hareketlilik, nüfuz edici bir parlaklık ve coşkun bir duygusallık saçmaktadır. 5. Beş gerçek de yine ilahi metodun pratiğine ilişkindir. Bu metot, pratik hayatta eserler inşa etmek için bizzat işe girişmektedir. Ne teorik ilkeler ne de soyut direktifler sunar, teorilerini ve direktiflerini uygular ve hareket ettirir. Bu metodun pratikliğinin en açık örneği savaştaki şura ilkesinin uygulanışındaki konumudur. Kuşkusuz Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, yeni yeni oluşmakta olan ve her yönden düşmanlarla kuşatılmış olan Müslüman kitleyi karşılaştıkları bu acı deneyden uzak tutabilirdi. Üstteki düşmanlar kalelerinin arkasında sinsi sinsi beklemekteydiler. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Medine'yi sağlam bir zırha benzeten sadık rüyasına dayanarak, savaş taktiği hususunda kendi görüşünü uygulasak yani arkadaşlarına danışmasaydı ya da topluluğun tercih ettiği görüş uymasaydı yahut evinden çıkarken, inanan arkadaşlarının pişman olmasından doğan fırsattan yararlanıp görüşünden dönseydi, Müslüman kitleyi yüz yüze geldikleri bu acı deneyden uzak tutabilirdi. Ancak o, bütün bu sonuçları doğuran, şuranın kararını uyguluyor, Müslüman kitleyi toplumsal sorumluluğun neticeleriyle karşı karşıya getirmek için kararlaştırılan görüşü uyguluyor, böylece onlara, görüş bildirmenin ve davranışların sorumluluğunun nasıl taşınacağını öğretiyor, çünkü bu onun ve uyguladığı ilahi metodun ölçüsünde büyük zararlardan sakınmaktan ve kitleyi bu acı deneyden uzak tutmaktan daha önemli. Önemlidir. Kitleyi bu deneyden uzak tutmanın anlamı, onu tecrübeden, bilgiden ve eğitimden yoksun bırakmaktır. Yine savaştan sonra bu ilkenin iyice yerleşmesi bakımından acı sonuçlarını karşılamak hususunda, şuraya başvurulmasına ilişkin ilahi emir gelmektedir. Bu yöntem, bir taraftan iyice yerleşmesi diğer taraftan metodun temellerinin açıklanması için daha güçlü ve daha derin bir yöntemdir. Kuşkusuz İslam, toplum onu uygulayacak duruma gelsin diye hiçbir ilkenin uygulanmasını ertelemez. O, bu ilkeleri fiilen uygulamadıkça toplumun hazırlanamayacağını çok iyi bilmektedir. Yine şura gibi toplumsal hayatın temel ilkesinden kitleyi yoksun bırakmanın, bu ilkeleri ilk defa uygulamaktan doğan acı sonuçlarla yüz yüze gelmekten daha kötü olduğunu da bilmektedir. Kuşkusuz uygulamadaki hatalar son derece büyük de olsalar ilkeyi tamamen bırakmayı gerektirmez, hatta uygulamayı bir süre için bile durdurmayı gerektirmez, çünkü bu, toplumun gelişmesini, hayat ve yükümlülüklerle deney kazanmasını bir kenara atmak veya bir süre için durdurmaktır, hatta bu, bir ümmet olarak varlığına kesinlikle son vermektir. Bunlar, şuranın savaş alanındaki sonuçlarına rağmen yer alan Yüce Allah'ın şu sözlerinden istifade edilen duygulardır. Onları affet, bağışlanma dile onlara, iş hususunda onlarla müşavere et. Teorik ilkelerin pratik uygulanışı, kararlaştırılan bir görüşten sonra tekrar, Şura'ya başvurmayı kararsızlık ve kaypaklık sayarak reddeden Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, davranışlarında ortaya çıkmaktadır. Bu da Şura ilkesini sürekli kararsızlıklar ve dönekler için bir araç olmaktan korumaktadır. Aşağıdaki etkileyici ve eğitici sözü de bunu göstermektedir. Bir peygambere, zırhını kuşandıktan sonra Allah onun hakkındaki hükmünü verene kadar onu çıkarması yakışmaz, metodla, direktif ve uygulama birbirini takip eder. Altı son olarak Kur'an-ı Kerim'in değerlendirmesinden, Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun eşlik eden ve Allah yanında şu ümmetin en şereflisini temsil eden Müslüman kitlenin konumuna ilişkin bir gerçeği öğrenmekteyiz. Bu gerçek, Allah'ın izniyle İslami hayatı yeniden inşa etmede son derece yararlı olacaktır. Allah'ın metodu değişmezdir, değerleri ve ölçüleri de, insanlar ya ondan uzaklaşırlar ya da ona yaklaşırlar, düşünce ve sistemin temellerinde hem yanılabilir hem de doğruyu bulabilirler, ancak onların hataları bu metoda yüklenemez, sabit değer ve ölçülerini değiştiremez. İnsanlar düşünce ve davranışlarda hata işlediklerinde hatalı olarak nitelenecek insandır, metot değildir, dolayısıyla ilahi nizam da derecesi ve değerleri ne olursa olsun insanların hatalarını ve sapkınlıklarını görmezden gelmez, sapıklıklarına uymak için kendisi de sapmaz. Buradan öğreniyoruz ki, şahısları temize çıkarmak için metodu değiştirmek gerekmez, bir de metodundaki ilkelerin, sağlam, net ve kesin olması, kendisinde hata yapanları ya da sapanları kesinlikle temize çıkarmaması dolayısıyla bu ilahi metodun Müslüman ümmetin iyiliğine olduğunu öğreniyoruz. Bu tahrif ve değiştirme İslam için, büyük Müslüman şahsiyetlerin hatalı veya sapmış olarak nitelendirilmesinden daha tehlikeli kelidir çünkü metod kişilerden daha büyük ve daha kalıcıdır. İslam'ın tarihsel pratiği Müslümanların tarihlerinde yaptığı ya da meydana getirdiği her şeyden ibaret değildir. Ancak onların İslam metoduna değişmez ilke ve değerlerine tamamen uygun olarak sergiledikleri tüm davranışlarından ibarettir. Aksi halde tüm davranışlar hatadır, sapıklıktır. Ne İslam'a ne de İslam tarihine mal edilir. Ancak mensuplarına mal edilebilir ve onları hatalı, sapkın veya tamamen İslam'dan çıkmış gibi hak ettikleri sıfatla nitelendirilebilirler. Kuşkusuz İslam tarihi ismen ya da dille Müslüman olsalar da Müslümanların tarihi değildir. İslam tarihi, İslam'ın gerçek anlamda insanların düşüncelerinde, davranışlarında, hayat tarzlarında ve toplumsal düzenlerinde uygulanışıdır. İslam sabit bir eksendir, insanların hayatı onun etrafında değişmez bir yörüngede döner, şayet onlar bu yörüngeden çıkmışlarsa ya da bu ekseni bırakıp ayrılmışlarsa İslam nerede, onlar nerededir? İslam'a mal edilen ya da İslam'ı onlarla yorumlayan insanların bu uygulama ve davranışlarına ne demeli, İslam metodunun dışına çıktıkları, onu hayatlarında uygulamaya yanaşmadıkları halde kendilerini Müslüman diye nitelendirmeleri de ne oluyor, onlar daha önce bu metodu hayatlarında uyguladıkları için Müslümandırlar, isimleri Müslüman ismi olduğu ya da dilleriyle, biz Müslümanız dedikleri için değil, Müslüman kitlenin hatalarını ortaya çıkarırken, zaaf ve eksikliklerini belirleyip ardından onlara acıyarak kusurlarını bağışlarken, imtihan alanında zaaf ve eksikliklerinin sonucunu tattırmış olsa da bu günahlarını silerken Yüce Allah'ın Müslüman ümmete öğretmek istediği bütün bu hakikatlerdir. Kur'an-ı Kerim'in savaşı Uhud Sava'yı sunması sona erdi, ancak Müslüman kitle ile Medine'de etrafını saran düşmanları özellikle Yahudiler arasında süre gelen savaş henüz bitmemiştir. Bu mücadele, tartışma, kuşku ve karışıklık yayma, hile, aldatma, pusu kurma ve tedbir alma savaşıdır. Bu savaş surenin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Bedir Savaşı'nın ardından, kin ve hileleri, Müslümanları incitmeleri, Medine'ye gelip kendi başkanlığında E.V.S. ve Hazreç Müslümanlarından oluşan bir devlet kurduktan sonra onlarla vardığı antlaşmayı bozmalarından dolayı beni Kaynuka'yı Medine'deki yerlerinden sürmüştür, ancak çevresindeki beni NADR, beni Kureyza ve bunların dışında Hayber ve Yarımada'nın başkanlığı, başka taraflarındaki Yahudiler yerlerinde duruyorlardı, bunlar Medine'deki münafıklar, Mekke'deki ve Medine'nin çerçevesindeki müşriklerle haberleşiyor, bir araya geliyor, birbirleriyle ilişki kuruyorlardı, Müslümanlara karşı aralıksız olarak sürekli tuzaklar planlıyorlardı. Ali İmran Suresinin başlarında Yahudiler, Müslümanların eliyle müşriklerin başına gelen durumdan sakındırılmışlardı. Kafirlere de ki, mutlaka yenilecek ve cehennemde toplanacaksınız, o ne kötü yerdir, karşılaşan iki toplulukta sizin için bir delil vardır, bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu diğeri de kafirdi, gözlerinin görüşüyle onları kendilerinin iki katı görüyorlardı, Allah dilediğini yardımıyla güçlendirir, kuşkusuz bunda basiret sahipleri için bir ibret vardır. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Bedir savaşı sonrasında davranışlarına kin, hile ve tuzaklarına bir cevap olarak gelen bu sakındırmayı onlara tebliğ edince bunu edepsizce karşılayıp şöyle dediler, Ey Muhammed, tecrübesiz ve savaştan anlamayan Kureyş'ten bir grubu öldürdüm diye aldanma, Allah'a andolsun olsun ki, şayet bizimle savaşacak olsaydın, daha önce benzerini görmediğin insanlar olduğumuzu bilirdin sonra da bu surede çeşitli şekilleri aktarılan hile ve desiselerine devam ettiler, giderek Resulullah, salat ve selam üzerine olsun ile vardıkları sözleşmeyi iptal ettiler, bunun üzerine Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, hükmüne boyun eğene kadar bölgelerini kuşattı, arkasından onları Medine'den uzaklaştırıp Ezriyat'a sürdü, de görünürde sözleşmeye bağlı kalan Beni Kureyze ve Beni Neade, kaldı, ancak onlar da, hile, tuzak, kuşku, karışıklık, fitne ve Yahudilerin tüm tarihinde ortaya koydukları, en doğru sicil olan ve Allah'ın kitabının onayladığı ve yeryüzü sakinlerinin bu melun ulustan gördüğü diğer özelliklerini de sergilemekten geri kalmadılar. Bu derste Yahudilerin bazı davranışları ve sözleri aktarılmaktadır, Müslümanlara karşı olan kötü davranışlardan sonra Allah'a karşı da edepsiz bir tavır sergiledikleri ortaya çıkmaktadır, Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun, verdikleri mali taahhütlerinde cimri davrandıkları gibi giderek Allah hakkında şöyle demeye başlamışlardı. Kuşkusuz Allah fakirdir, biz ise zenginiz. Bu arada, yüz yüze kaldıkları İslam çağrısını savmak için ileri sürdükleri zayıf bahaneleri de ortaya çıkıyor, oysa bilinen tarihsel olay bu bahanelerini ve karşı çıkışlarını yalanlamaktadır. Bu olgu, Allah'a verdikleri söze karşı çıkmalarını, onlardan açıklamasını istediği hakkı gizlemelerini, arkalarına atmalarını, az bir ücretle satmalarını, istedikleri mucizeyi ve kabul etmedikleri kanıtları getiren peygamber haksız yere öldürmelerini ortaya koymaktadır. Yahudilerin peygamberlerine karşı tavırlarını ve rabbileri hakkında söylediklerini utandırıcı bir şekilde ortaya çıkarılması ve Müslüman kitleye karşı kötü pozisyonları onları müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı düzenledikleri hile tuzak ve eziyetler hazırlamaya sevk etmiştir Yüce Allah'ın Müslüman kitleyi sağlam bir şekilde eğitmesi çevrelerinde olan şeyleri ve kimseleri göstermesi faaliyette bulundukları yerin, kendileri için kurulan kapan ve tuzakların, yol boyunca kendilerini bekleyen acıların ve fedakarlıkların özelliklerini öğretmesi de bu açıklamayı gerektirmiştir. Medine'deki Yahudilerin Müslüman kitlelere kurduğu hileler Mekke'deki müşriklerin hazırladığından çok daha katı ve daha tehlikeliydi, tarih boyunca Müslüman kitlelere hazırlanan tuzakların en tehlikelisi de bunlardan gelenler olsa gerektir. Etkileyici sunuş esnasında Müslümanlara yönelik Rabbani direktiflerin art arda yer aldığını görmemiz bu yüzdendir. Bu esnada, kalıcı ve geçici değerlerle yüz yüze getirildiklerini görmekteyiz. Kuşkusuz yeryüzündeki hayat ecelle sınırlıdır. Her halükarda her nefis ölümü tadacaktır, ceza oradadır, kar ya da zarar orada belli olacaktır. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o, kurtulmuştur, dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Onlar mallar, canlar ve gerek müşriklerden, gerekse ehli kitap olan düşmanlarından görecekleri eziyetlerle denenmektedirler, sabır, takva ve kendilerini ateşe düşmekten çekip kurtaracak metoda uymaktan başka bir şey koruyamaz onları. Medine'deki Müslüman kitleye yönelik bir direktif bugün ve yarın geçerli olup, Yüce Allah İslam'ı yeniden yaşamak ve Allah'ın himayesinde yine İslami bir hayat kurmak için yolun prensiplerine uymaya özen gösteren her Müslüman kitleye yol göstericilik işlevini yürütecektir, onlara aynı müşrik, dinsiz ve ehli kitap gibi olan evrensel siyonizm. Haçlı ve komünist düşmanları kurdukları tuzak ve kapanların, kendilerini bekleyen acı, fedakarlık, eziyet ve imtihanların özelliklerini gösterecektir, kalplerini ve bakışlarını oradakine, Allah'ın yanındakine yöneltecektir, böylece eziyet, ölüm, cana ve mala yönelik fitneler basit gelecektir Müslümana, ilk Müslüman kitleye olduğu gibi ona da şöyle seslenecektir. Herkes kesinlikle ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı kıyamet günü size eksiksiz olarak verilecektir. O zaman kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete konursa gerçekten başarıya ulaşmıştır. Dünya hayatı aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız konusunda kesinlikle deneneceksiniz. Gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden inciltici söz işiteceksiniz. Eğer sabreder Allah'a, Allah'tan korkarsanız bu tutum azimliliğinizin, kesin kararlılığınızın bir belirtisidir. Ali İmran suresi 185 ila 186. Kur'an aynı Kur'andır. Bu ümmetin ölümsüz kitabı, evrensel yasası, hidayet rehberi, güvenilir önderi, düşmanları da aynı düşmanlar, yol aynı yol. 180 Allah'ın lütuf olarak bağışladığı şeylerde cimris davrananlar sakın bu tutumlarının kendileri hesabına hayırlı olduğunu sanmasınlar, tersine bu, onlar hesabına kötüdür, cimrilikle yanlarında tuttukları mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır, göklerin ve yeryüzünün mirası Allah'a aittir, hiç kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 181- Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitti, gerek bu sözlerini ve gerekse sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini hesaplarına yazacak ve onlara, kavurucu azabı tadın bakalım, diyeceğiz. 182- Bu kendi elleriniz ile yaptıklarınız yüzündendir, yoksa Allah'ın, kullara haksızlık etmesi kesinlikle söz konusu değildir. 183 ateşin yakıp yiyeceği bir kurban mucizesi göstermedikçe hiçbir peygambere inanmayalım diye Allah bize kesin direktif verdi diyenlere de ki benden önce size açık belgeler getiren ve sözünü ettiğiniz mucizeyi gösteren peygamberler geldi eğer doğru söylüyorsanız onların için öldürdünüz 184 bunlar eğer seni yalanlıyorlarsa, bilesin ki, senden önce açık mucizeler, sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren birçok peygamberi de yalanlamışlardı. Bu bölümdeki ilk ayette kimlerin kastedildiğine, cimrilikten ve kıyamet günündeki sonuçtan sakındırıldığına ilişkin güçlü bir rivayet söz konusu değildir, ancak ayetin burada yer alması kendisinden sonra gelen Yahudiler hakkındaki ayetlerle ilgili olduğu görüşünü desteklemektedir. Çünkü, Allah fakirdir biz ise zenginiz diyen Allah kahretsin onlardır. Ateşin yakıp yiyeceği bir kurban mucizesi göstermedikçe hiçbir bir peygambere inanmayalım diye Allah bize kesin direktif verdi, diyen yine onlardır. Bu tehditvari sakındırma Yahudilerin Muhammed'e salat ve selam üzerine olsun iman etmemelerindeki bahanelerini ortaya çıkarmak için olduğu kadar yüce Allah'a karşı takındıkları edepsiz tavra bir cevap olup bahanelerini yalanlamak için de nazil olmuştur. Beraberinde kendisinden önceki peygamberlerin kavimlerinden gördüklerinin anlatılması ile onların yalanlamaları karşısında peygambere bir destekte inmiştir. Bu bu peygamberler arasında İsrailoğullarının tarihinde bilindiği gibi, kendilerine kanıtlar ve mucizeler getirdikleri halde Yahudiler tarafından öldürülen Beni İsrail peygamberleri de yer almaktadır. Ayetin anlamı geneldir, sorumluluklarını yerine getirmekte cimrilik yapan Yahudileri kapsadığı gibi onların dışında Allah'ın lütfundan verdiği şeylerde cimrilik yapan ve bu cimriliğin malları koruması ve infakla heder olmasını önlemesi bakımından hayırlı olduğunu sanan herkesi kapsamaktadır. Kur'an ayeti onları bu yanlış zandan sakındırmakta ve biriktirdikleri şeylerin kıyamet günü ateş şeklinde boyunlarına geçirileceğini bildirmektedir. Bu korkunç bir tehdittir. İfade, onların Allah'ın lütfundan verdiği şeylerde cimrilik yaptıklarını zikrederken cimriliğin kötülüğünü daha bir arttırmaktadır. Çünkü onlar aslında kendilerine ait olmayan bir malda cimrilik yapmaktadırlar. Bu dünyaya derileri de dahil hiçbir şeye sahip olmadan gelmişlerdir. Yüce Allah lütfundan onlara vermiş onları zenginleştirmiştir, ancak Allah lütfundan verdiği şeyleri infak etmelerini isteyince Allah'ın lütfunu hatırlamadılar bile, az bir şey infak etmekle cimrilik yaptılar, biriktirdikleri şeylerin kendileri için hayırlı olduğunu sandılar, aslında bu korkunç bir kötülüktür, üstelik onlar bütün bunlardan sonra mallarını geride bırakıp gideceklerdir. Her şeyin varisi de Allah'tır, göklerin ve yeryüzünün mirası Allah'a ayrılır. Bütün biriktirdikleri kısa bir süre içindir, sonra da hepsi Allah'a dönecektir, sadece Allah rızası için infak ettikleri kalacaktır onlara, biriktirdikleri ise kıyamet günü boyunlarına geçirilecek ve onun katında kendileri için bekletilecektir. Ardından, Allah'ın lütuf olarak verdiği malı ellerinde bulunduran, böylece kendilerinin Allah'tan daha zengin olduklarını, onun mükafatına ve kendi yolunda, ki bunu kendisinden bir lütuf ve kendilerine verilen güzel bir borç olarak nitelendirmektedir, infak edenlere vaat ettiği, kat kat arttırmasına ihtiyaçlarının olmadığını sanan Yahudiler kınanmaktadırlar, çünkü onlar, küstahça şöyle diyorlardı, Allah'a ne oluyor ki malı, kendisine borç vermemizi istiyor, buna karşılık da, kat kat, vereceğini vaat ediyor, oysa faizden ve, kat kat, arttırmaktan nehyeden odur, kuşkusuz bu küstahlıktan ve Allah'a karşı edepsiz bir tavır takınmaktan kaynaklanan bir kelime oyunudur. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir, gerek bu sözlerini ve gerekse sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini hesaplarına yazacağız ve onlara, kavurucu azabı tadın bakalım, diyeceğiz. Bu, kendi elleriniz ile yaptıklarınız yüzündendir, yoksa Allah'ın, kullara haksızlık etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Yahudilerin ilahi hakikate ilişkin kötü düşünceleri, tahrif edilmiş kitaplarında yaygındır, ancak buradaki düşünceleri, kötü düşünce ve edepsiz tavır bakımından son derece aşırıdır, bu yüzden peşi sıra gelen bu tehditleri hak etmektedirler. Onları hesaba çekmek için, o terk edilecek, unutulacak ya da boş verilecek değildir. Bunun yanında geçmiş günahlarının tescili de söz konusudur. Bu günahlar bütün ırkların, soyların günahını içermektedir çünkü onlar, günah ve isyanda bir bütündürler. Sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini İsrailoğullarının tarihi, peygamberleri öldürmelerine ilişkin günahların silsilesini bildirmektedir, son olarak da Mesih'i, selam üzerine olsun, öldürmeye kalkışmışlardı, onu öldürdüklerini iddia ederek bu korkunç cürümle övünmektedirler. Kavurucu azabı tadın bakalım diyeceğiz. İfadedeki, harik kelimesinden, azabın müthişliği ve korkunçluğu amaçlanmaktadır. Ayrıca azap sahnesinin, heybeti, alevi ve kavuruculuğuyla somutlaştırılması kastedilmektedir. Kuşkusuz bu, haksız yere peygamberleri öldürerek o iğrenç suçu işlemenin ve Allah fakirdir, biz ise zenginiz gibi çirkin bir söz sarf etmenin cezasıdır. Bu, yaptıklarınızın karşılığıdır. Uygun bir cezadır bu, herhangi bir haksızlık ya da kabalık söz konusu değildir. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. İfadedeki abd kul kelimesi onların gerçek durumlarını ortaya koymaktadır. Yüce Allah'a kıyasla kullardan birer kuldurlar sadece bu ifade bir kulun Allah fakirdir biz ise zenginiz demesinde ve peygamberleri öldürmesindeki cürmün ve edepsiz tavrın kötülüğünü daha da arttırmaktadır. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenler ve peygamberi öldürenler kendi iddialarına göre sunacakları bir kurban getirmedikçe, bazı İsrailoğulları peygamberlerinin gösterdiği gibi mucize gerçekleşip ateş kurbanı yemedikçe herhangi bir Resule inanmayacaklarını söyleyenler Yahudilerdir. Allah emrettiği için Muhammed'e salat ve selam üzerine olsun inanmadıklarını iddia ediyorlardı. Muhammed de bu mucizeyi göstermeyeceğine göre sözlerinde durmalıymışlar. İşte burada Kur'an tarihsel olguyu yüzlerine vurmaktadır, İstedikleri mucizeyi ve Allah'ın apaçık ayetlerini getirdikleri halde peygamberleri öldürenler bunlardır.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 bu yalanlarını, vehimlerini, küfürde ısrarlarını, sonra da övünüp Allah'a iftira etmelerini ortaya çıkaran kuvvetli bir yüzleştirmedir. Ayeti kerime burada teselli etmek, yardım etmek, onlardan gördüğü şeylerin asırlar boyu gelmiş geçmiş peygamber kardeşlerinin karşılaştığı şeylerin benzerleri olduklarını bildirerek rahatlaması için Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun yönelmektedir. Bunlar eğer seni yalanlıyorlarsa, bilesin ki, senden önce açık mucizeler, sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren birçok peygamberi de yalanlamışlardı. Yalanlanan ilk elçi o değildir, art arda gelen uluslar özellikle Yahudiler kendilerine kanıtlar, mucizeler, zebur gibi ilahi direktifleri içeren sahifeler ve Tevrat ile İncil gibi aydınlatıcı kitabı getiren elçileri de yalanlamışlardır. İçindeki yorgunluk ve meşakkate rağmen, Resul ve Risaletin yolu budur, gerçek yol sadece budur. Bundan sonra ayetlerin akışı Müslüman kitleye yönelmekte, üzerine düşmeleri ve uğruna feda olmaları gereken değerlerden, yoldaki dikenlerden, yorgunluk ve acılardan söz etmekte, onlara sabır, takva, direnç ve dayanıklılık telkin etmektedir. 185- Herkes kesinlikle ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılıkları, kıyamet günü, size eksiksiz olarak verilecektir. O zaman kim cehennem ateşinden uzak tutulur da cennete konursa gerçekten başarıya ulaşmıştır. Dünya hayatı aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir. 186 mallarınız ve canlarınız konusunda kesinlikle deneyden geçirileceksiniz, gerek kitap ehlinden ve gerekse müşriklerden birçok incitici söz işiteceksiniz, eğer bunlara karşı sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bu tutum azimliliğinizin, kesin kararlılığınızın bir belirtisidir. Şu gerçeğin ruhlarda iyice yer etmesi gerekir, yeryüzündeki hayatın geçici olduğu, ecelle sınırlı olduğu, kesinlikle sonunun geleceği gerçeği, salihler de ölür, bozguncular da ölür, cihad edenler öldüğü gibi geride kalanlar da ölür, akide sayesinde yücelenler gibi kullara boyun eğenler de ölür, haksızlık yapmaktan kaçınan cesurlar öldüğü gibi ne pahasına olursa olsun hayata sarılan korkaklar da ölür, Büyük ölür, değerlere, üstün hedeflere sahip olanlar gibi ucuz bir meta için yaşayan ahmaklarda ölür. Herkes ölecektir, herkes kesinlikle ölümü tadacaktır, her nefis bu şerbeti tadacak ve bu hayattan ayrılacaktır, bu şerbeti ve elden ele dolaşan bu kadehi içmede nefisler arasında bir fark yoktur, fark başka bir şeydedir, değişik bir değerde söz konusudur farklılık, sonuçta varılacak yerde fark vardır. Yaptıklarınızın karşılığı, kıyamet günü, size eksiksiz olarak verilecektir, o zaman kim ateşten uzaklaştırılırsa, o, başarıya ulaşmıştır. Budur üzerinde ayrılık söz konusu olan, değer, falana falandan farklı muamele yapılması gereken korkunç, sonuç, budur. Kim cehennem ateşinden uzak tutulur da cennete konursa o, başarıya ulaşmıştır ayeti kerimede geçen zuhziha, kelimesi, vurgusu, kelime yapısı ve kalıcı etkisiyle bizzat anlamını somutlaştırmaktadır. Sanki ateşin yaklaşanı yutacak ve girdabını alacak bir cazibesi varmış da onu azar azar bu azgın cazibeden çekip uzaklaştıracak birine ihtiyaç duymaktadır. Kim ateşin bu girdabından uzaklaştırma imkanına sahip olur, ateşin çekiciliğinden kurtarılıp cennete sokulursa kuşkusuz o insan kurtulmuştur. Güçlü bir tablo, aksine, canlı bir sahne, içinde hareket, alem ve çekicilik yok mu? Nefis, kendisini günahın çekiciliğinden çekip uzaklaştıracak birine muhtaç değil midir? Kesinlikle evet, işte onun ateşten uzaklaştırılması budur. İnsan sürekli çalışmasına ve daimi uyanıklık içinde bulunmasına rağmen Allah'ın lütfu olmadan amellerinde hep kusur etmez mi? Evet, işte onun ateşten uzaklaştırılması budur. Allah'ın lütfi insana ulaşınca ateşten uzaklaştırılmış olur böylece. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Dünya hayatı bir metadır ancak gerçek bir meta değil, uyanıklık ve intibah metağı değil, aldatıcı bir metadır. İnsanı aldatıp gerçek bir meta olduğunu vehmettiren bir meta ya da aldanma ve hileye sebep olan bir meta, gerçek meta ise elde etmek için çaba sarf etmeyi hak eden metadır. İşte orada ateşten uzaklaştırıldıktan sonra cennetle kurtuluştur. Bu gerçek, nefiste yer edince, nefis, hayata sarılma hikayesini hesabından çıkarınca, her halükarda her nefis ölümü tadacağından aldatıcı ve geçici meta hikayesini bir kenara atınca, bu esnada Yüce Allah, müminlere kendilerini bekleyen mal ve can hususundaki sınamadan söz etmektedir, çünkü artık ruhları imtihana hazırlanmıştır.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 Akidelerin ve davetlerin kuralı budur, imtihan kaçınılmazdır, mal ve can hususunda eziyet çekmek zorunludur, sabır, direnç ve kararlılıktan başka seçenek yoktur. Cennete giden yol budur, kuşkusuz cennet tuzaklarla çevrilmiştir, nitekim ateş de şehvetlerle. Bu davayı yüklenip gereklerini yerine getirecek bir kitle oluşturmak için başka yol da söz konusu değildir. Bu kitleyi eğitmek, iyilik, kuvvet ve dayanıklılık gibi gizli yönlerini ortaya çıkarmak için başvurulacak yol budur. Bu sorumlulukları pratik olarak uygulamak insan ve hayatın hakikatini öğrenmek için tek çıkar yol budur. Bunun nedeni, davaya inananların kararlılıklarını tespit etmektir, çünkü davayı yüklenip ondan dolayı sabredecek güvenilir kişiler onlardır. Bu kuran Direktif, bu akideyle hareket etmeye ve yeryüzünde Allah'ın metodunu gerçekleştirmek için çaba sarf etmeye başlayan ve böylece hedeflerini şaşırtmak ve bağlarını koparmak için aleyhlerinde hile, fitne ve propaganda yöntemleri ile bir araya gelenleri öğretmek ve Müslümana fonksiyonunu nasıl yerine getireceğini öğretmektedir. Bu Kur'an'ı Direktif, davanın, davayı gerçekleştirme yönteminin ve yol boyunca pusuda bekleyen düşmanlarının tabiatını gözler önüne getirmeye ve Allah'ın bu vaadleriyle yüz yüze geldiklerinde kalplerine güven duygusunu serpmeye devam etmektedir. Böylece eziyet etmek için üzerine kurtların üşüştüğü, propagandalarıyla havladıkları ve imtihan ve fitneye maruz bıraktıkları zaman bu yolu takip ettiklerinin belirtisi ve gördükleri şeylerin yoldaki işaretler olduğunu bilirler. Bir de dava ve davetçinin temelinin sağlam olması içindir bu, çünkü gizli güçleri ortaya çıkaran, geliştiren, bir noktada yoğunlaştırıp yönlendiren dirençtir, yeni davalar, köklerinin sağlamlaşıp derinleşmesi ve fıtratın derinliklerindeki mümbit toprağa ulaşması için böylesi güçleri edinmek zorundadır. Hayatı ve cihadı pratik olarak uygulamayan davetçilerin bizzat kendi hakikatlerini, beşer nefsinin gizliliklerini kitle ve toplumların hakikatini öğrenmeleri için de bir araçtır bu, böylece onlar davalarının ilkeleriyle, kendi nefislerinde ve tüm insanların nefislerindeki şehvetlerinin nasıl dolaştığını görürler, nefislerde şeytanın etkilediği açıkları, yolun kaygan kısımlarını ve sapıklığın izlerini öğrenirler. Sonra Allah'a, ona karşı çıkanların en sonunda bunda bir iyiliğin bulunduğunu, ona inananların bunca eziyetlerle karşılaşmalarına rağmen direnmelerini sağlayan bir sırrın varlığını kavramaları da amaçlanmaktadır. Çünkü böyle bir durumda, ona karşı çıkanlar dalga dalga ona döneceklerdir sonunda. Davaların kuralı budur. Kararlı ve güçlü kimselerden başlıcası, zorluklara sabretmek, acı sarsıntılar esnasında Allah'tan korkmayı sürdürmek, haksızlık edip haktan uzaklaşmaktan yüz çevirmek, Allah'ın rahmeti hususunda ümitsizliğe kapılmamak, zorluklarla karşılaşırken Allah'ın yardımından ümitsiz olmamak, bütün bunları kararlı ve güçlü kimselerden başkası gerçekleştiremez. Allah'tan korkarsanız bu tutum azimliliğinizin, kesin kararlılığınızın bir belirtisidir. Medine'deki Müslüman kitle, kendisini bekleyen fedakarlık ve acıları çevrelerindeki ehli kitaptan ve düşmanları müşriklerden görecekleri can ve mala gelecek musibeti böyle öğreniyordu, buna rağmen yoluna devam ediyordu, dağılmadan, kararsızlık göstermeden, ökçelerinin üzerinden geriye dönmeden, çünkü onlar her nefisin ölümü tadacağını ve ücretlerin ödeneceği zamanın kıyamet günü olduğunu, o gün ateşten uzak cennete sokulanın kurtulacağını, üzerinde durdukları şu katı ve belirgin yeryüzündeki ve yürüdükleri şu amaca ulaştırıcı ve açık yoldaki hayatın aldatıcı bir metadan başka bir şey olmadığını çok iyi biliyorlardı. Yeryüzü dava adamlarının gözünde her zaman katı ve belirgindir, amaca ulaşmak için tutulacak yol, her insanın görebileceği şekilde açıktır, bu davanın düşmanları asırlar ve nesiller boyu süre gelen düşmanlardır, asırlar ve nesillerden beri ona karşı tuzaklarını kurmaya devam ediyorlar, Kur'an da o Kur'andır. Zamanın değişmesiyle, imtihan ve fitne araçları, Müslüman kitleye karşı başlatılan propaganda yöntemleri, kişiliklerine, hedeflerine ve gayelerine ilişkin duyup çektikleri eziyetlerin şekli değişir, ancak kural birdir. Mallarınız ve canlarınız konusunda kesinlikle deneneceksiniz, gerek kitap ehlinden gerekse müşriklerden birçok incitici söz işiteceksiniz. Şuur, ehli kitap ve müşriklerin birçok tuzaklarını ve bazan davanın temelleri ve hakikati bazanda inananlar ve önderlerine ilişkin karışıklık ve kuşkulandırma amacıyla yaydıkları birçok propaganda şekillerini içermektedir. Bu propaganda şekilleri zamanla değişir, yeni propaganda araçlarının icadıyla renklenir, ancak hepsi de İslam'a, inanç temellerine, Müslüman kitleye ve onun önderliğine yöneltilir, yüce Allah'ın ilk Müslüman kitleye gösterdiği ve onlar için yolun özelliğini ve yolda pusuya yatmış düşmanlarının niteliklerini ortaya çıkardığı bu kuralın dışına çıkmamıştır hiçbiri Bu Kuran'ı direktif,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 bu yüzden Müslümanlar aleyhlerindeki imtihan, fitne, boş iddia, hoşlanılmayan ve eziyet verici şeyler işittikçe sevinirler, bunlarla sevinirler, çünkü, önceden Yüce Allah'ın kendilerine vasfettiği yolu takip ettiklerine iyice inanırlar, sabır ve takvanın, yol azı olduğunu da bilirler, o zaman tüm hile ve kargaşalar onların yanında boşa çıkar, imtihan ve işkenceler çok küçük kalır, vaat edilen yolda belirlenen hedefler, doğru yol alırlar, sabır ve takva ile, kararlılık ve sebat ile. Bundan sonra Kur'anın akışı ehli kitabın kendilerine kitap verildiği gün Allah'la yaptıkları ahde karşı çıkmaları, kitabı ihmal etmeleri, istedikleri zaman kendilerine emanet edilen şeyi saklamalarındaki tavırlarını ifşa etmektedir. 187 Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, bu kitabı insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu asla saklamayacaksınız, diye söz almıştı, fakat onlar bu sözlerine sırt çevirerek o kitabı birkaç paraya sattılar, almış oldukları o karşılık ne kötü bir şeydir. Surenin akışı ehli kitabın özellikle Yahudilerin birçok davranış ve sözlerini içermektedir. Bu davranış ve sözlerin en belirgini, dinin anlamı, İslam'ın doğruluğu, onun ve önceki dinlerin arasındaki temel ilkelerin birliği, İslam'ın onları, onların da İslam'ı tasdik etmeleri hususunda karışıklık ve kuşku meydana getirmek için bildikleri hakkı gizleyip batılla örtmeleridir. Çünkü Tevrat ellerindeydi, Muhammed'in, Salat ve selam üzerine olsun getirdiklerinin Hakke olduğunu ve Tevrat'la aynı kaynaktan geldiğini biliyorlardı. Şu anda Yüce Allah'ın kendilerine kitap verirken onu insanlara açıklamak, tebliğ etmek, gizleyip saklamak üzere söz aldığı, onlarınsa Allah'a verdikleri bu sözü kulak ardı ettikleri de ortaya çıkınca konumlarının çirkinliği son noktaya varıyor, ifade, ihmallerini ve verdikleri söze karşı çıkışlarını somutlaştıracak bir harekette temsil etmektedir. Bu sözlerine sırt çevirerek Üstelik onlar bu iğrenç davranışı az bir değer karşılığı yaptılar. O kitabı birkaç paraya sattılar. Bu şey yeryüzü mallarından bir mal, din adamlarının kişisel ya da Yahudilerin ulusal çıkarıdır, hepsi de az bir değerdir, isterse tüm zamanları kapsayacak yeryüzü egemenliği olsun, bu değer, Allah'ın sözünün karşılığı olmaktan ne kadar uzaktır, Allah'ın yanındaki ile kıyaslanınca ne kadar da değersizdir bu meta. Almış oldukları o karşılık ne kötü bir şeydir. Buhari kendi isnadıyla İbni Abbas'dan şöyle rivayet etmektedir, Resulullah salat ve selam üzerine olsun, Yahudilerden bir şey sordu, onlar da sorduğunu gizleyip başkasını söylediler, sonra da çıkıp ona doğrusunu göstermeyi, sorduğunu söylemeyi, bununla ona karşı övünmeyi ve sorduğuna cevabı gizledikleri için sevinmeyi istediler, bunun üzerine şu ayet nazil oldu. 188 yaptıklarına sevinen ve yapmadıklarına karşılık övülmekten hoşlananlar var ya, sakın onların azaptan kurtulabileceklerini sanma, onları acıklı bir azap beklemektedir. Buhari'nin kendi isnadıyla Ebu Said el-Hudri'den naklettiği başka bir rivayette şöyle denir. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, döneminde bazı münafıklar, Resulullah savaşa çıktığında ondan ayrılırlardı, ondan ayrılıp savaşa çıkmadıkları için de sevinirlerdi, Resulullah dönünce de özür bildirip yemin ederler ve yapmadıkları şeylerle övünmeyi severlerdi, bunun üzerine yaptıklarına sevinen ve yapmadıklarına karşılık, övünmekten hoşlananlar var ya, sakın onların azaptan kurtulabileceklerini sanma. Ayet nazil oldu. Bir ayetin herhangi bir meselede inmiş olması o meseleyle sınırlı olması anlamına gelmez. Genellikle benzeri olaylar meydana geldiğinde ayet delil getirilir ve bu konuda nazil olmuştur denir ya da ayetin olaya uygun düştüğü görülür. Yine aynı şekilde bu konuda nazil olmuştur denir. Bu yüzden iki rivayet hakkında kesin bir söz söyleyemiyoruz. Birinci rivayete göre surenin akışında ehli kitaptan ve onlara Allah'ın insanlara açıklayıp gizlememek üzere verdiği kitaptan söz edilmesi arasında bir münasebet vardır. Çünkü gerçeği gizleyen onlardır, öyle ki yalan açıklamaları ve müfteri cevaplarıyla övünmeyi de istiyorlar. İkincisine gelince, Surenin akışında münafıklardan söz edilmektedir, durumları da ayete uygun düşmektedir. Bu ayet, her toplumda olabileceği gibi Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, döneminde bulunan bazı tipleri tasvir etmektedir. Görüş bildirmenin sorumluluğunu ve akidenin yükümlülüklerini taşımaktan aciz tipleri, bunlar savaştan geri kalıp otururlar, şayet savaşanlar bozguna uğrayıp yenilecek olursa, bu adamlar başlarının dikleştirip kibirlenerek akıllılık sağlam ve ileri görüşlülük taslarlar, savaşçılar galip gelip ganimetler elde ettiklerinde ise, arkadaşlarının davranışlarını desteklediklerini belirtip zaferden kendilerine pay ayırarak yapmadıkları şeylerle övünmeyi severler. Bu tipler, insanlar arasındaki korkak ve boş iddiacılardan bir örnektir, Kur'an'ın ifade tarzı, bu örneği birkaç kelime ile verip geçiyor, öyle ki ifadenin parlaklığı apaçık ortadadır, bu ifadenin çizgileri zaman içinde hep kalıcıdır, işte Kur'an'ın yöntemi budur. Yüce Allah, Resulüne bu insanların azaptan kurtulamayacaklarını tetkikle bildirmekte ve onları bekleyen acıklı azaptan kurtulmalarının söz konusu olmayacağı gibi bir yardımcılarının da bulunmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Sakın onların azaptan kurtulabileceklerini sanma. Onları bu şekilde tehdit eden, göklerin ve yerin hükümranı ve her şeye gücü yeten Allah'tır. O halde kurtuluş nerede ve nasıl kurtulacaklar? 189 göklerin ve yeryüzünün egemenliği Allah'ın tek elindedir. Hiç kuşkusuz Allah'ın gücü her şeye yeter. Bu konu İslam düşüncesinin temellerini ihtiva eden son bahistir. Ehli kitap, münafık ve müşriklerle girişilen mücadelede bu temellerin yerleşmesi, karanlık ve kapalılıktan kurtulması, bu ilahi metodun tabiatının mal ve cana yüklediği yükümlülüklerinin açıklanması, Müslüman kitlenin bu yükümlülükleri nasıl yerine getireceğini vermektedir. Ayrıca Müslümanın bollukta ve darlıkta imtihanı nasıl karşılayacağı ve bu akide ve onun mal ve cana yüklediği önemli sorumluluklar için nasıl her şeyden soyutlanacağını bilmesi gibi hususlarda surenin akışının içerdiği konuları daha önce işledik. Şu anda, konuları ve üsluklarıyla birbiriyle uygunluk arz eden yukarıdaki konularla içerik ve tarz bakımından uygunluk arz eden surenin son bir ya da birkaç hususu gelmektedir. Derin bir gerçeği de beraberinde getirmektedir bu son konu, Kuşkusuz bu evrenin kendisi, imanın kanıt ve işaretlerini içeren apaçık bir kitaptır. Ötesinde kendisini hikmetle idare eden bir ele işaret etmektedir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatının olduğunu, hesap ve cezanın görüleceğini ilham ettirmektedir. Ancak, insanlardan, bu açık kitaba ve bu göz kamaştırıcı işaretlere gözlerini kapayıp anlamaksızın bakmayan, akıl sahipleri, bu kanıtları kavrayabilir, bu ayetleri okuyabilir, bu hikmeti görebilir ve bu ilhamları işitebilir. Bu gerçek, evrene, onunla, insan, fıtratı arasındaki sağlam bağa, evrenin fıtratıyla insan fıtratı arasındaki güçlü uygunluğa, şu evrenin bir yönden yaratıcısına ve diğer yönden kendisini bir, gaye, hikmet ve amaçla yöneten yasaya işaret ettiğine ilişkin İslam düşüncesinin temellerinden birini temsil etmektedir. Bu gerçek, insanın, evren ve evrenin, ilahı, karşısındaki konumunu belirlemesi açısından büyük, bir önem taşımaktadır, aynı zamanda bu, varlık hakkındaki İslami düşüncenin temel noktalarından biridir de. Konunun devamında bu gerçeği Yüce Allah'ın akıl sahiplerine verdiği cevap takip etmektedir ki, o akıl sahiplerini dünya malını küçümsemeye ve gerçek müminlerin önemsemeleri gereken ahiret mükafatındaki kalıcı değerleri açıklamakla beraber onları çaba sarf etmeye, cihada, fedakarlık yapmaya, sabretmeye ve açık evren kitabında huşu içinde yaptıkları geziden edindikleri imanın yükümlülüklerini yerine getirmeye yöneltmekte mek şeklinde olmaktadır. Suredi uzunca söz edilen ehli kitap ve onların müminler karşısındaki konumlarına atfen şu son bölümde, müminlerden bir gruba ve onlara uygun mükafattan söz edilmektedir. Bu grubun, açık evren kitabı karşısındaki akıl sahiplerinin oluşturduğu sahneye ve huşuyla yaptıkları duaya uygun huşu vasıfları ile surede özellikleri sunulan şu ehli kitap gibi Allah'ın ayetlerini az bir değere satmaktan Allah'a karşı duydukları haya sıfatları öne çıkmaktadır. Sonra, Müslüman kitleye yönelik ilahi direktifleri özetleyen, arzulanan sıfatları ile onlarla kurtulabilecekleri belirlenmiş yükümlülüklerini özetleyen son ayet gelmektedir. Ey iman edenler, sabredin, sabırda yarışın, hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun ki, kurtulasınız. 190 göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini kovalayışında derin düşünceliler için birçok ibret dersi vardır. 191 onlar ayakta, otururken ve yatarken Allah'ı anarlar, göklerin ve yeryüzünün yaratılışı hakkında kafa yorarlar ve derler ki, Ey Rabbimiz, sen bu evreni boşuna yaratmadın, sen, böyle bir anlamsızlıktan, münezzehsin, bizi cehennem azabından koru. 192 Ey Rabbimiz, sen birini cehenneme atınca onu perişan edersin, zalimlerin hiçbir yardım edeni yoktur. 193 Ey Rabbimiz, biz Rabbinize inanınız diye seslenen bir davetçinin çağrısını işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı ört ve iyiler ile birlikte canımızı al. 194 Ey Rabbimiz, peygamberlerinin ağzından vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi perişan etme, kuşku yok ki sen sözünden caymazsın. Göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ardarda gelişindeki deliller nelerdir? Ayakta, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anan akıl sahiplerine, göklerin ve yerin yaratılıyı, gece ve gündüzün ardarda gelişini düşünürken görünen deliller nelerdir? Bu delilleri düşünmek ile Allah'ı ayakta, otururken ve yanı üzerine yatarken anmak arasındaki ilişki nedir? Bunları düşünmekten, ey Rabbimiz sen bu evreni boşaltın. Yaratmadın, sen böyle bir anlamsızlıktan münezzehsin, bizi cehennem azabından koru diye devam eden alçak gönüllü ve ürpertici duaya geçiş nasıl meydana geliyor? İfade burada, sağlam bir idrakin, evrenin etkileyici olaylarını sağlıklı bir şekilde karşılayışını ve gözler ile düşüncelerin istifadesine sunulmuş, gece ve gündüzle evrenin programına yerleştirilmiş bu etkenlere sağlıklı bir karşılık verişini canlı bir tablo şeklinde çizmektedir. Kur, ana kerim kalpleri ve bakışları tekrar tekrar tetkik ederek, sayfaları durmadan çevrilen şu açık kitaba yöneltmektedir. Bu kitabın her sayfasında duygulandırıcı deliller belirmektedir. Şu kitabın sayfaları ve şu yapının planı bir yaradanı işaret eder, bu gerçeği duyumsamakla sağlam fıtratta bir coşku ve şu evreni var eden, ona bu gerçeği yerleştiren yaratıcıya her an sevgi ve korku beslemekle beraber onun çağı karşılık verme iştiyakını da harekete geçirir, akıl sahipleri, sağlam bir idrake sahip bulunanlar, evet onlar, yüce Allah'ın varlıklar alemindeki ayetlerini karşılamak için gözlerini açarlar, aralarına engeller koymazlar, kendileriyle şu ayetler arasındaki geçitleri kapatmazlar, Ayakta iken, otururken ve yanları üzerinde yatarken kalplerini Allah'a yöneltirler. Böylece gözleri açılır, idrakleri aydınlanır. İnsan kalbi ile şu varlık alemindeki yasaların arasını birleştiren ilham sayesinde yüce Allah'ın varlık alemine yerleştirdiği gerçeğe ulaşıp varlık amacını, meydana geliş nedenini ve fıtratın özünü kavrarlar. Gökler ve yer sahnesi, gece ve gündüzün değişim sahnesi, evet gözlerimizi, kalplerimizi ve idraklerimizi onun için iyice açsak, gözlerin ilk defa gördüğü yeni bir sahne gibi algılasak, duygularımızı alışkanlığın verdiği donukluktan ve tekrarın neden olduğu sönüklükten kurtarsak, bakışlarımız titreyecek, duygularımız sarsılacaktır, göz, kalp ve idraklerimiz, buradaki ahengin ötesinde bu uygunluğu bahşeden bir Elin, bu düzenin ötesinde, planlayıcı bir aklın, bu yönetimin ötesinde değişmez bir yasanın varlığını duyumsayacaktır, bütün bunların hile, rastgele ve boş olmasının mümkün olmadığını algılayacaktır. Gece ve gündüzün, güneş karşısında dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan iki görüntü olduğunu ve gökler ve yerdeki uyumun, çekim ya da çekim dışı bir şeyden kaynaklandığını bilmemiz olağanüstü varlık sahnesi karşısındaki heyecanımızı azaltmaz, bunlar doğrulanmış ya da doğrulanmamış varsayımlardır ve o, her iki halde de şu varlık harikasını ve kendisine hükmeden ve kendisini koruyan harikulade ince yasaları karşılamada öne atılmaz, geride de kalmaz, bu yasalar araştırıcı insanların yanında isimleri ne olursa olsun göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ardarda gelişindeki güç ve hakkın işaretidirler. Kur'an'ın üslubu, akıl sahiplerinin şuurlarında, yer ile göklerin yaratılış sahnesi ile gece ve gündüzün değişimi ile karşılaşmanın neden olduğu ruhsal hareketlenmenin adımlarını ince bir tasvirle tablolaştırmaktadır. Bu aynı zamanda evrenle birlikte hareket etmede, onunla kendi diliyle konuşmada, fıtratı ve hakikati ile cevaplaşmada, işaret ve ilhamlarıyla şekillenmede kalplere sağlıklı bir metot gösteren duygu barındıran bir tablodur. Böylece açık Kaynat kitabından, Allah'a, yarattıklarına bağlı mümin insan için bir ''marifet'' kitabı meydana getirmektedir. Bu tasvir öncelikle kalbin onlar ayakta, otururken ve yatarken Allah'ı anarlar, Allah'ın zikrine ve ona ibadet etmeye yönelişi ile göklerin ve yerin yaratılışını, gece ile gündüzün ardarda gelişini düşünmeyi birleştirmektedir. Böylece bu tefekkürü ibadet konumuna getirir ve onu zikir sahnesinin bir parçası kabul eder. İki hareketin arasının birleştirilmesiyle iki önemli gerçeğe işaret edilmiş oluyor. Birincisi, Allah'ın yarattıklarını düşünmek, açık evren kitabını incelemek ve evreni harekete geçiren ve bu kitabın sayfalarını değiştiren Yüce Allah'ın yaratıcı elini araştırmanın, samimi bir ibadet ve içtenlikli bir zikir olduğu gerçeğidir. Evrenin projesini, kanun ve sünnetlerini, güçleri, potansiyelleri ile sır ve enerjilerini araştıran varlık bilimleri, şu evrenin yaratıcısını düşünüp onun üstünlük ve lütfunu kavra durayacak düzeye ulaşsalardı, hemen şu evrenin yaratıcısına kulluk etmeye ve ona dua etmeye başlarlardı. Hayat böylece bu bilimlerle istikamet bulur ve Allah'a yönelirdi. Ancak materyalist kafir eğilim, evrenle yaratıcısının, varlık bilimleriyle ezeli ve ebedi hakikatlerin arasını kesmektedir. Bu yüzden Allah'ın insana en güzel bağışı olan bilim, Kafirler tarafından insana musallat olan zorba bir saldırgan gibi onu ruhsal bir boşluğa düşürmektedir. İkincisi, Allah'ın evrendeki işaretleri, onu zikreden ve ona kullukta bulunandan başkasına ilham verici gerçeklikleriyle görünmeyeceklerdi. Göklerin ve yerin yaratılışını, gece ve gündüzün değişimini düşünerek ayakta, oturarak ve yanı üzere yatarken Allah'ı ananların bakışlarına, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişiminde gizli büyük gerçeklerin açıldığı ve bunun ötesinde onların kurtuluş, iyilik ve esenliğe ulaştırıcı ilahi metoda bağlı oldukları gerçeğidir. Dünya hayatının görüntüsüyle yetinip bu iman bağı olmaksızın varlık alemindeki bazı güçlerin sırrına ulaşanlara gelince, onlar ulaştıkları bu sırlarla hayatı ve kendilerini mahvetmektedirler, hayatlarını uğursuz bir cehenneme ve boğucu bunalımlara dönüştürmektedirler, bu halleriyle de giderek Allah'ın öfkesine ve azabına duçar olurlar. Bunlar, Kur'an'ın, akıl sahiplerinin karşılayış, karşılık veriş ve bağlılık kurma anı için çizdiği şu surenin sunduğu birbirinden ayrılmaz iki durumdur. Bu karşılık verme, etkilenme ve araştırmayı somutlaştırdığı gibi kalbin arılığını, ruhun berraklığını, idrakin açıklığı ve algılamaya hazırlanışını da somutlaştıran bir andır. Bu bir kulluk anıdır, bu özelliğiyle de buluşma ve karşılaşma anıdır, bu anda en büyük varlık işaretlerini kavrama yeteneğinin bulunması yalnızca göklerin ve yerin yaratılışını, gece ile gündüzün değişimini düşünmenin gizli gerçekleri ilham ettirmesi ve bunların gereksiz yahut boş yaratılmadığını kavratması garip değildir, bu yüzden doğrudan doğruya buluşma anına geçiliyor. Ey Rabbimiz, sen bu evreni boşuna yaratmadın, sen böyle bir anlamsızlıktan münezzehsin. Bu evreni boşuna yaratmadın, aksine hak üzere yarattın, çünkü temeli haktır, konumu ve aslı haktır. Kuşkusuz şu evrenin bir gerçekliği vardır. Bazı filozofların dediği gibi yokluk değildir, bir kanuna göre hareket etmektedir. Başı boşluğa bırakılmış değildir, bir amaca göre hareket etmektedir. Rastlantıya terk edilmiş değildir. Varlığı, hareketi ve amacı bakımından Batıl'ın bulaşmadığı hakka tabidir. Bu kulluk, zikir ve buluşma bilinciyle göklerin ve yerin yaratılışını, gece ile gündüzün değişimini düşünmekten akıl sahiplerinin kalplerine gelen ilk dokunuştur. Bu dokunuş, duygularını evrenin planındaki temel gerçekle şekillendirmekte, dillerini de bu evreni boşuna yaratmaktan Yüce Allah'ı teşbih ve tenzih etme zikriyle baş başa bırakmaktadır. Ey Rabbimiz, sen bu evreni boşuna yaratmadın. Sen böyle bir anlamsızlıktan münezzehsin. Sonra varlık alemindeki dokunuşlarla ilhamlar karşısındaki ruhsal hareketler ardarda sıralanmaktadır. Bizi cehennem azabından koru ey Rabbimiz. Sen birini cehenneme atınca onu perişan edersin. Zalimlerin hiçbir yardım edeni yoktur. Göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ardarda gelişindeki hakkı kavrama ile ateş korkusuyla yapılan ürkek ve titrek doğadan kaynaklanan ürperti arasındaki vicdani ilişki nedir? Kuşkusuz evrenin özünde ve görünüşündeki hakkın anlamı akıl sahipleri yanında burada bir ölçünün, planın, hikmet ve amacın ve şu gezegendeki insan hayatının ötesinde bir hak ve adaletin varlığıdır. O halde insanların yaptıklarından dolayı hesaba çekilip cezalandırılması kaçınılmazdır. İçinde hak, adalet ve cezanın gerçekleştiği bu yurttan başka bir yurdun varlığı da zorunludur. Bu, fıtrat ve açıklık mantığından bir zincirdir ve akıl sahiplerinin duyularında halkaları böylesine seri yer almaktadır. Birdenbire hayallerinde ateşin şeklini görmeleri ve ondan koruması için Allah'a dua etmeleri bu yüzdendir. Bu aynı zamanda varlıkta gizli gerçeği kavramakla birlikte ilk akla gelen duygudur da ve bu kesin görüş sahibi olan, akıl sahiplerinde meydana gelen bilinç dalgalanmalarını olağanüstü bir dikkat Ekmedir. daha sonra dillerinden, bu uzun, mütevazi, ürkek, titrek, tevbekar, tatlı nameli, kafiyeli, ahenkli, söz ve namelerinden bir çöl ılıklığı yükselen dua dökülmektedir. Ateşten koruması için Rabblerine yöneldiklerinde duydukları bu ilk ürpertinin önünde durmak lazam, yani şu sözlere dikkat etmek gerekir. Ey Rabbimiz, sen birini cehenneme atınca onu perişan edersin, zalimlerin hiçbir yardım edeni yoktur. Bu da gösteriyor ki, ateşten korkmaları her şeyden önce ateş ehline isabet eden utançtan korkmalarından kaynaklanmaktadır. Kendilerini saran bu ilk ürperti, ateş ehline isabet eden alçaklıktan duyulan utanmanın ürpertisidir. Bunun en büyük nedeni Allah'a karşı duyulan hayadır. Ateşin yakması konusunda ona karşı son derece duyarlıdırlar. Ayrıca bu, Allah'a karşı hiç kimsenin yardımının söz konusu olmayacağına ve zalimler için bir yardımcının bulunmayacağını olan güçlü bilinçten de kaynaklanmaktadır. Sonra bu mütevazi ve uzun duaya devam ediyoruz. Ey Rabbimiz biz, Rabbinize inanın, diye seslenen bir davetçinin çağrısını işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı ört ve iyiler ile birlikte canımızı al. Kalpler açılmıştır, çağrıyı algılar algılamaz karşılık verir, bu derece şiddetli bir duyarlılık uyanır içlerinde, ilk söz ettikleri şeyde, eksiklikleri, günahları ve isyanları olur, günahlarını bağışlaması, kötülüklerini örtmesi ve iyilerle beraber canlarını alması için Rabblerine yönelirler. Duadaki bu ihtiyaç gölgesi, nefsin, şehvetleri, günah ve hatalarıyla girişilen kapsamlı savaşta, istiğfara, günah ve masiyetten arınmaya yönelmek hususundaki surenin tüm gölgeleriyle bir uyum oluşturmaktadır. Bu alanda girişilen savaşta kazanılan zafer, öncelikle Allah ve iman düşmanlarıyla girişilen meydan savaşındaki zaferi doğurmaktadır. Surenin tümü uyum ve gölgeleriyle eksiksiz ve tertipli bir bütün. Bu duanın sonunu, Allah'a yöneliş, O'na ümit bağlamak, O'na dayanmak ve O'nun sözüne bağlılığından yardım istemek oluşturmaktadır. Ey Rabbimiz, peygamberlerinin ağzından, vaat ettiğini bize ver, kıyamet günü bizi perişan etme, kuşku yok ki sen sözünden caymazsın. Resullerin bildirdiği Allah'ın vaadinin gerçekleşmesini istemek, sözünden dönmeyen Allah'ın sözüne bağlanmak ve kıyamet günü rezil olmaktan kurtaracağını ümit etmek bu duada duyulan ilk ürpertiyle birleşmek ve rezil olmaktan duyulan şiddetli korkuya ve bu korkunun duanın başında ve sonunda hatırlanma ve belirtilme gereğine işaret etmektedir. Ayrıca bu kalplerin duyarlılığına, inceliğine, berraklığına Allah'tan duydukları korku ve hayalarına da işaret etmektedir. Bütünüyle dua, evrenin ilhamlarının ve evrende gizli gerçeğin namelerinin sağlıklı ve açık kalplerde meydana getirdiği doğru ve derin tepkiyi somutlaştırmaktadır. Edebi güzellik ve tarzdaki uygunluk açısından şu dua karşısında bir daha durmak zorundayız. Kur'an surelerinden her birinin ayetlerinin belirgin kafiyeleri vardır, Kur'an kafiyeleri şiirlerdeki gibi aynı harften meydana gelmez, aksine benzeşen ahenklerden oluşurlar, örneğin, bir basır, hakim, mübin, mürip, iki elbap, ebzar, enar, karar, üç hafiya, şakiya, şarkiya, şeya vesaire gibi. Birinci bölümdeki kafiyeler genellikle herhangi bir hüküm bildirirken kullanılır. İkinciler, dua yerlerinde, üçüncülerde kısa ve hikayede kullanılırlar. Ali İmran suresinde genellikle birinci Türk kafiyeler kullanılmıştır. İki yerin dışında bu kural değişmemiştir. Birinci değişiklik içinde dua bulunan surenin baş tarafında, ikincisi de burada bu yeni duada söz konusu olmaktadır. Bu da kur, anın ifade tarzındaki eşsiz ve edebi uygunluklarındandır. Bu uzatmalar duaya, yakıcı bir yumuşaklık, istek, yöneliş ve yakarış atmosferine uygun bir ses güzelliği katmaktadır. Burada bir başka edebi sanat göze çarpmaktadır. Bu sahnenin, yani gök ve yerin yaratılışı ile gece ve gündüzün değişimini düşünüp inceleme sahnesinin sunuluşuna ağır ağır söylenen, uzun nameli, derin vurgulu ve mütevazi dua uygun düşmektedir. Bu yüzden sahnenin sunuluşunun, sinirler, kulaklar ve hayallerdeki duygu ve etkisi uzun sürmektedir. İçindeki tevazu, name, yöneliş ve ürperti sayesinde vicdan etkilemektedir. Burada sahne kur'anın ifade tarzının hedeflerinden birini gerçekleştirecek şekilde ibare ve namesiyle birlikte uzamakta ve onun sanatsal çizgilerinden birini gerçekleştirmektedir. Ardından ayetler, bu yakarışa verilen cevap ve karşılıkla sürüp gitmektedir. 195 rabbleri onlara cevap verdi ki, ben birbirinizden meydana gelmiş bir bütün oluşturan sizlerden, erkek kadın, hiçbir iyi amel işleyenin emeğini boşa çıkarmam, buna göre göç edenlerin, yurtlarından sürülenlerin, benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşanların ve öldürülenlerin kusurlarını örtecek ve kendilerini Allah tarafından verilmiş bir ödül olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım, ödüllerin güzeli yalnız Allah katındadır. 196 kafirlerin zevk içinde diğer diğer gezinmeleri sakın seni aldatmasın. 197 sadece az bir hazdır bu, sonra varacakları yer cehennemdir Orası ne kötü bir barınaktır. 198 Fakat Rabblerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, onlar Allah'ın konukları olarak orada süresiz kalacaklardır, Allah'ın iyi kullara yönelik mükafatı daha hayırlıdır. Bu ifade, ruhsal ve bilinçsel açıdan durumun gerektirdiklerine ve konumun istediklerine uygun olan Kur'an'ın ifade tarzının sanatsal çizgisiyle uyuşan ayrıntılı bir karşılık ve uzun bir ifadedir. Ardından, bu ilahi karşılığın içeriği ile ilahi metodun tabiatına ve özelliklerine, sonra da İslami eğitim metodunun tabiatına ve özelliklerine yönelik işaretlerini özetleyelim. Kuşkusuz, akıl sahipleri, göklerin ve yerin yaratılışını düşünen, gece ve gündüzün değişimini inceleyen, açık evren kitabını algılayan, fıtratları, evrende gizli gerçeğin ilhamlarına karşılık veren, böylece şu mütevazi, ürpertici uzun ve derin duayla Rabblerine yönelen, sonra da samimi ve sevimli duaları üzerine Rahman ve Rahim olan Rabblerinden karşılık gören kimselerdir.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 Sırf tefekkür ve inceleme, yalnızca huşu ve ürperti, kötülükleri örtmesi, rezil olmaktan ve ateşe düşmekten kurtarması için Allah'a yöneliş yetmez, amel, gereklidir, bu algılamadan, bu karşılık vermeden ve ürpertiden ve somutlaşan duyarlılıktan kaynaklanan olumlu bir amel, bu ameli İslam, düşünme, inceleme, zikir, istiğfar, Allah'tan korkma ve ona ümitle yönelme gibi ibadet olarak nitelemektedir, İslam. İslam'ın nitelediği amel bu ibadetin beklenen pratik bir sonucudur. Cinsiyet farklılığından kaynaklanan ayrılığı göz önünde bulundurmadan erkek kadın herkesten kabul ettiği amel budur. Çünkü insanlık noktasında hepsi eşittirler, bazısı bazısından olmaları nedeniyle ölçüde de eşittirler. Sonra bu amelin ayrıntılarından, bu akidenin can ve mala getirdiği yükümlülükler gibi, metodun tabiatı, egemen olacağı yerin niteliği, yolun ve içindeki engeller ile dikenlerin mahiyeti, engelleri aşmanın, dikenleri kırmanın, temiz bitkilerin yetişebilmesi için toprağı hazırlamanın, fedakarlıklar ve sonuçlar ne kadar ağır olursa olsun onu yeryüzünde yerleştirmenin zorunluluğu da anlaşılmaktadır. Buna göre göç edenlerin, yurtlarından sürülenlerin, benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşanların ve öldürülenlerin küsurlarını örtecek ve kendilerini Allah tarafından verilmiş bir ödül olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım, ödüllerin güzeli Yalnız Allah katındadır. Bu, imana çağrılan ve ilk defa Kur'an'la muhatap olanların tablosudur. Mekke'den hicret edenlerin, akideleri uğrunda yurtlarından çıkarılanların başka hiçbir amaç için değil sırf onun yolunda işkence görenlerin, savaşıp öldürüldükleri, yani ancak bu akideye içtenlikle inanan herkesin, her yerde ve her zamanki tablosudur. Hangisi olursa olsun kendisine zıt bir bölgede gelişen hangisi olursa olsun karşı bir kavmin arasında yaşayan ve kendisine karşı göğüslerin daraldığı, arzu ve şehvetlerin incindiği, bu yüzden işkence ve koşturmaya maruz kalan ve ilk etapta taraftarları da zayıf bırakılmış bir azınlık olan davanın tablosudur, sonra, bunca işkenceye ve Koşturmaya rağmen yeşermesi kaçınılmaz olan bitki yeşerir, giderek direnecek ve kendini savunacak bir konuma gelir, böylece savaş ve öldürmeler başlar, işte kötülüklerin örtülmesi, mükafat ve sevap bu meşakkatli ve acı çabadan sonra gelmektedir. Yol budur, yüce Allah'ın gerçekleşmesini, hayatın pratiğinde, beşeri çabaya ve Allah için, onun yolunda cihad eden müminlerin sarf ettikleri çabaya bağlı kıldığı Rabbani metodun yolu budur. Bu metodun tabiatı, temelleri ve yükümlülükleri budur, sonra bu metodun eğitim, direktif verme ve Allah'ın yarattıklarını düşünüp incelemekten doğan vicdani etkilenme aşamasından, Allah'ın istediği metodu gerçekleştirmek için bu etkilenmeye uygun müsbet amel aşamasına geçişi sağlamadaki yöntemi de budur. Sonra ayeti kerime, yeryüzü malı ve nimetlerinde kafirler, isyancılar ve Allah'ın metoduna karşı çıkanlar için gizli bulunan fitneye pratik bir dikkat çekmektedir. Bu, malın, gerçek ölçüsüne ve gerçek değerine dikkat çekmektedir. Ta taraftarlarına, işkence, yurtlarından çıkarılma, öldürülme ve savaş gibi zorluklara maruz kalan müminler için bir fitne olmasın. Kafirlerin, zevk içinde, diyar diyar gezinmeleri sakın seni aldatmasın, sadece az bir hazdır bu, sonra varacakları yer cehennemdir, orası ne kötü bir barınaktır. Fakat Rabblerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, onlar Allah'ın konukları olarak orada süresiz kalacaklardır, Allah'ın iyi kullara yönelik mükafatı daha hayırlıdır. Kafirlerin şehirlerde gezip dolaşması, nimet ve zenginliğin, mülk ve iktidarın görüntüsüdür, bu kalplerde karşı konulmayı gerektiren ve etki bırakan bir görüntüdür, çünkü onlar, zorluk, yoksulluk, işkence emek sarf etmek, koğuşturma ve cihadın zorluklarına katlanırken ve bütün bunlar da son derece meşakkatli ve korkunç zorluklar iken, batıl taraftarlarının nimetler içinde mal mükten yararlanması mümin kalplerde, de etki bırakır, bu durum, hakkı ve taraftarlarını bu şekilde zorluklara duçar olmuş, batıl ve taraftarlarını da refah ve saadet içinde gören ve her şeyden habersiz halk yığınlarının kalbini de etkiler, ayrıca sapıklık ve batıl taraftarlarının kendilerini de etkiler, böylece sapıklıkları, azgınlıkları, şer ve fesat içindeki inatları artar. İşte aşağıda buna değinilmektedir. Kafirlerin zevk içinde diyar diyar gezmeleri sakın seni aldatmasın. Sadece az bir hazdır bu, sonra varacakları yer cehennemdir, orası ne kötü bir barınaktır. Az bir geçim, yok olup giden, ama sürekli ve kalıcı olarak dönecekleri yer, cehennemdir, ne kötü barınak. Geçip giden zorluk ve meşakkat karşısında alt çizgide cennetler, sonsuzluk ve Allah'ın ikramı yer almaktadır. Altlarından ırmaklar akan cennetler, orada süresiz kalacaklardır. Bu Allah tarafından bir ağırlanmadır, Allah'ın iyi kullara yönelik mükafatı daha hayırlıdır. Kişi, bu nasibi bir kefeye diğerini de bir kefeye koysa Allah'ın katındakilerin iyiler için daha hayırlı olduğundan şüphe duymaz, bu ölçüye göre, müttakilerin kefesinin kafirlerinkine tercih edilmesi hususunda kalplerde kuşku kalmaz, akıllı birinin, akıl sahiplerinin kendileri için seçtikleri payı seçmek için tereddüt etmesi mümkün değildir. Yüce Allah, bu nizama alıştırmak, İslam düşüncesinin temel değerlerini yerleştirmek noktasında, müminlere her zaman zaferi, düşmanlarını kahretmeyi, onları yeryüzüne yerleştirmeyi ve bu hayatla ilgili herhangi bir şeyi vaat etmiyor, düşmanlarıyla karşılaştıklarında dostlarına yardım edeceğine dair takdirini de vaat etmiyor. Burada onlara bir tek şeyi, Allah katında bulunan nimetleri vaat ediyor, bu davada asıl olan da budur, burası, şu akidenin öngördüğü hareket noktasıdır, bütün hedeflerden, amaçlardan, her türlü eğilimden mutlak soyutlanma, hatta, akidesinin ve Allah'ın sözünün galip gelmesi ve onun düşmanlarının kahrolması hususundaki arzularından evet yüce Allah, müminlerin bu arzularından da soyutlanmalarını, işlerini onları, dayandırmalarını velev ki kendilerinde olmasa bile kalplerini bu eğilimden kurtarmalarını dilemektedir. Yüce Allah'ın bahşettiği, vaat ettiği ve yerine getirmelerini istediği yalnızca bu akidedir, karşılığında dünya malı, zafer, galibiyet, hakimiyet ve üstünlük gibi şeyler vaat etmeksizin, her şeyi orada beklemek sadece. Sonra zafer, egemenlik ve üstünlük gerçekleşiyor, ancak bu, Allah'ın verdiği sözde yer almamıştır, akidleşmenin bir parçası değildir, akidde dünya karşılığından herhangi bir şey yer almamıştır, sadece görevi yerine getirme, bağlılık, bağış ve imtihan. Dava Mekke'den kovulmuşken biat buna göre gerçekleşmişti, alışveriş bunun üzerine yapılmıştı, bu şekilde soyutlanmadıkları ve bu derece bağlanmadıkları sürece Yüce Allah, Müslümanlara zafer, hakimiyet ve üstünlük bahşetmiyor, yeryüzünün idaresini, beşeriyetin önderliğini onlara teslim etmiyor. Muhammed B., Kab kurezi ve diğerleri şöyle rivayet ediyorlar, Abdullah bin Revaha, Allah ondan razı olsun, akabe gecesinde, E.V.S. ve Hazreç ileri gelenleri Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, kendilerine hicret etmesi için ona biat ederlerken, Resulullah'a şöyle dedi, Rabbin ve kendin için dilediğin şartı koş, Resulullah şöyle buyurdu, Rabbim için, ona kulluk etmenizi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızı şart koşuyorum, Kendim için de canlarınızı ve mallarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızı şart koşuyorum, Abdullah, peki bunu yaptığımızda bize ne var, deyince Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, ona, cennet, buyurdu, bunun üzerine, karlı alışveriş ne bozarız, ne de bozulmasını isteriz, dediler. İşte böyle, karlı bir alışveriş, ne bozarız ne de bozulmasını isteriz, kuşkusuz onlar, bunu iki kişi arasında gerçekleştirilen bir alışveriş olarak algılamış, onunla yetinmiş, sözleşmeyi sürdürmüşlerdi, pazarlık yapmaları bu yüzdendi. Yüce Allah, yeryüzünün idaresini önderlik öncülüğünü ellerine vermeyi ve tüm eğilimlerinden, arzu ve şehvetlerinden hatta yüklendikleri dava, gerçekleştirdikleri metod ve uğrunda öldükleri akideye özgü amellerinden tam anlamıyla soyutlandıktan sonra, o büyük emaneti teslim etmeyi takdir buyurduğu kitleyi işte böyle eğitiyordu. Çünkü ruhunda kendisi için bir arzu ya da top yekun Allah'a teslim olmakla bağdaşmayan bir kalıntı barındıran kişiye bu büyük emanetin yüklenmesi doğru değildir, ey müminler, bütün varlığınızla İslam'a, barışa, giriniz, ayetinin tefsirine bakınız, Bakara suresi, 208, Fizilil. Surenin bitiminden önce ayetlerin akışı ehli kitaba dönmekte ve aralarında Müslümanlar gibi inanan bir grubun olduğunu bildirmektedir, onlar da İslam kervanına katılıyor, onlar gibi hareket ediyorlar, mükafatları da elbette onlar gibi olacaktır. 199 kuşkusuz kitap ehlinden Allah'a size indirilen ve kendilerine indirilmiş olan mesaja, Allah korkusu içinde, inananlar, Allah'ın ayetlerini birkaç paraya satmayanlar vardır, bunlar Rabbileri katında ödüllerini alacaklardır, hiç şüphesiz Allah'ın hesaplaşması pek çabuktur. Bu ehli kitapla son hesaplaşmadır. Surenin geçen birçok bölümünde onlardaki gruplardan ve konumlarından söz edilmişti. İman sahasında dua ve karşılık sahnesinde aynı şekilde ehli kitaptan bazı kimselerin sonuna kadar yolu takip ettikleri anlatılmıştı. Onlar kitapların tümüne inanıyorlar. Allah ve resullerinin arasını ayırmadıkları gibi resullerinden hiçbirini de ayırmazlar. Daha önce kendilerine ve Müslümanlara indirilene inanırlar, bu da iman kervanına yakınlık ve sevgiyle bakan, akidenin stratejisini Allah'a ulaştırıcı olarak gören ve Allah'ın metodunu evrensel birliği ve bütünlüğüyle ele alan bu akidenin bir özelliğidir. Burada ehli kitaptan mümin olanların, Allah'a karşı duydukları huşu ve onun ayetlerini az bir değere satmama özellikleri öne çıkmaktadır. Bunun nedeni de onları, ehli kitabın kibir, Allah'a karşı Hayasızlık, adi hayat metahını elde etmek uğruna yalan düzmek ve Allah'ın ayetlerini gizlemek olan temel özelliklerinden ve onların saflarından ayırmaktır, onlara da Allah, katında müminlere ayırdığı ecri vaat etmektedir ve Allah kendisiyle alışveriş yapanların ücretini geciktirmez. Hiç şüphesiz Allah'ın hesaplaşması pek çabuktur. Ardından, Yüce Allah'ın iman edenlere yönelik çağrısındaki son ifade, metodun gerektirdiği ağırlıkları ve yolun şartlarını özetlemesi yer almaktadır. İki yüzey müminler, sabırlı olunuz, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakınız, sürekli savaşa hazırlıklı olunuz ve Allah'tan korkunuz ki, kurtuluşa eresiniz. Bu iman edenlere yönelik yüce bir çağrıdır, kendilerine bu ağır yükü yükleyen, davet ve sorumluluk için eğiten, yerde onurlandırdığı gibi gökte de onurlandıran kaynağa bağlayan sıfatlarıyla yapılan bir çağrı. Ey müminler! Sabretmeleri, sabırda yarışmaları, hazırlıklı olmaları ve Allah'tan korkmaları için onlara çağrı yapılmaktadır. Surenin akışı, sabır ve takvayı bolca işlemektedir. Bazan ayrı ayrı bazan da birlikte zikretmektedir. Aynı şekilde Surenin akışı, dayanmaya, cihat etmeye, hileleri bertaraf etmeye, yenilgi ve kargaşa çığırtkanlıklarına kulak vermemeye yönelik çağrılan da içermektedir. Bu yüzden Sure, sabretmeye, sabırda yarışmaya, hazırlıklı olmaya ve Allah'tan korkmaya çağırmakla son bulmaktadır. Bu da Surenin bütünlüğün ne uygun bir sonuç olmaktadır. Bu davada sabır, yol azığıdır, çünkü yol uzun ve meşakkatlidir, cezalar ve dikenlerle kuşatılmıştır, kan, ceset, işkence, imtihanla doludur, birçok şeye karşı sabretmek gereklidir, nefsin şehvet ve arzularına, eğilim ve kibirlerine, zaaf ve eksikliklerine, acelecilik ve bıkkınlığına karşı sabır, insanların şehvetlerine, eksikliklerine, zaaf ve bilgisizliklerine, kötü düşüncelerine, bozuk tabiatlarına, bencilliklerine, kibirliliklerine, kaypaklıklarına ve sonuç için aceleci olmalarına karşı sabır, batılın saldırganlığına, tabutların küstahlığına, kötülüğün kabarıklığına, şehvetin yaygınlığına, gurur ve tekebbürün azgınlığına karşı sabır, öte yandan yardımcıların azlığına, destekçilerin zayıflığına, yolun uzunluğuna, zorluk ve sıkıntı anında şeytanın vesveselerine karşı sabır, bütün bunlara karşı cihadın sürekliliğine ve nefislerde meydana getirdiği acı, kin, öfke ve sıkıntı gibi çeşitli tepkilere, kimi zaman hayırda güven zayıflığına, kimi zaman insan fıtratındaki ümit eksikliğine, kimi zaman da u-s-a-n-ç, sıkıntı, karamsarlık ve ümitsizliğe karşı sabır, bütün bunlardan sonra da güç, zafer ve galibiyet anında nefsi zapt etmeye, Kibirlenmeden, intikam almaya yeltenmeden, bir hak olan kısası haksızlığa dönüştürmeden, bolluğu tevazu ve şükürle karşılamaya, bollukta da darlıkta da Allah'a bağlı kalma, O'nun çizdiği kaderine teslim olma, güven bağlılık ve huşu içinde her işi O'na havale etme hususunda sabır. Bütün bunlara ve bu uzun yolun yolcusunun yol boyunca karşılaşacağı ve kelimelerin yetersiz kaldığı daha nicesine karşı sabır, çünkü kelimeler bu zorlukların gerçek anlamlarını aktaramazlar, yolun meşakkatlerini çeken, heyecan, tecrübe ve acılarını tadan kavrayabilir bunu ancak. İman edenler bu hakiki anlamın birçok yönünü tatmışlardır, bu çağrının tadını da en iyi onlar bilir, yüce Allah'ın uygulamalarını ve istediği sabrın anlamını çok iyi bilirler. Musabere sabırda yarışma, sabır, kelimesinin kökünün, mufaele, iş kipidir, bütün bu duygularını sabırda yarışması, müminlerin sabrını kırmaya çalışan düşmanların sabırda yarışması, evet onların ve bunların sabırda yarışması, sürüp giden cihadda müminlerin sabrını tüketemez, aksine onları düşmanlarından daha sabırlı ve daha güçlü kılar, kalpleri bin gizliliklerindeki düşmanlarından şeytan ve insanların en kötü olan düşmanlarından olsun o, fark etmez, sanki bu bir yarıştır, düşmanlarıyla kendileri arasında, sabra karşı sabır, savunmaya karşı savunma, çalışmaya karşı çalışma, ısrara karşı ısrara çağırıyor sanki, yarışmanın gayesi de düşmanlarından daha dirençli, daha sabırlı olmalarıdır, batıl ısrar ediyorsa, sabredip yoluna devam ediyorsa, hakke, daha ısrarlı ve yolunu sürdürmede daha sabırlı olmaya lazım. Ayıktır. Murabata, hazırlıklı olma cihad için mevzilere yerleşmek, düşmanın saldırısına açık noktalarda direnmek, Müslüman kitle, dava yükünü omuzlamaya ve onu insanlara sunmaya çağrıldığı andan itibaren, bir an bile gafil olmamış, uyuşukluk göstermemiş ve hiçbir zaman düşmanları onları korkutamamıştır, kıyamete kadar cihada hazırlanmaktan vazgeçmediği sürece hiçbir zaman veya mekandaki düşmanları da asla da onları korkutamaz. Bu dava insanları pratik bir hayat metoduyla yüz yüze getirmektedir. Mallarına, hayat ve yaşayışlarına hükmettiği gibi vicdanlarına da hükmeden bir metot iyi, adil ve dost doğru bir metot. Ancak kötülük iyi, adil ve dost doğru metoddan rahatsız olur. Batıl iyiliği, adaleti ve doğruluğu sevmez. Tuyan adalette, eşitliğe ve şerefliliğe teslim olmaz. Bu yüzden kötülük, batıl ve azgınlığın taraftarları bu davaya karşı çıkmaya başlıyorlar, sömürü ve çıkarlarından vazgeçmek istemeyen sömürgeci ve çıkarcılar, tuyan ve büyüklük taslamaktan geçemeyen tağut ve müstekbirler ile başıboşluk ve şehvetlerden ayrılmak istemeyen ahmak beyinsizler bu hak davaya savaş açıyorlar, işte bütün bunlara karşı cihad etmek kaçınılmazdır, sabretmek ve sabırda yarışmak zorunludur, hazırlıklı ve tetikte olmak gereklidir, tak ki, Müslüman ümmet, her yerde ve her soyda süren düşmanlarından gafil olmasın. İşte bu davanın tabiatı, işte davanın yolu, kuşkusuz bu dava haksızlık yapmak istemez, ancak, yeryüzüne köklü metodunun ve sağlam düzeninin yerleşmesini ister, her zaman bu metod ve düzenden hoşlanmayanları, yoluna güve hile ile dikilenleri, başına türlü dolaplar açmak için fırsat kollayanları, kendisine karşı elleriyle, kalpleriyle ve dilleriyle savaşanları bulacaktır kuşkusuz, bütün yükümlülükleriyle birlikte savaşı kabullenmekten başka seçeneği yoktur, sürekli hazırlık ve tetikte olması, bir an bile gafil olup uyumaması gereklidir. Takva, takva, bütün bunlara eşlik eder, çünkü o, vicdanda uyarıcı bir bekçi fonksiyonunu icra ederek onu gafil olmaktan, zaaftan, haksızlık yapmaktan, şurada veya burada yoldan çıkmaktan korumaktadır. Yolun meşakkatlerine katlanan ve çeşitli durum ve onlarda baş gösteren, sürekli çelişen, çoğalan ve kaynayan tepkileri tedavi etmek durumunda olanlardan başkası bu uyarıcı bekçiye olan ihtiyacı kavrayamaz. Bu, birçok duygulu sahneyi içeren surenin son melodisidir. Şuur bütün bunların ve genelde davanın gerektirdiği yükümlülüklerin toplamından meydana gelmektedir. Bu yüzden Yüce Allah, bu uzun yarışın sonucunu ve bu yarıştaki başarıyı ona bağlamaktadır. Kurtuluşa eresiniz ve kuşkusuz Yüce Allah en doğrusunu söyler.